Hazırdan konuştum, e, atölye bağlamında ilk konuğumuz İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Kabilitesi'nden doçent doktor Ateş Yuslo, e, kendisi ilginç e, bir doktora tese yaptı. Aslında onu ve, tam başlığını sen söylersen hem Macar e, operası... Macar Ulusal Kimliği'nin oluşumunda o operanın rolü. Yani hem e, siyaset hem tarih hem de muzey. <gülüyor> üzerinde bir, üçlüğü, bir Buradan, bu çok özgünle çalışmışlar. Onların güçlerini göreceğiz. Tabii kalın değil ama bunu inceltirseniz, daha e, özgü, bir, bir. E, sözü. Evet, e, çok teşekkür ediyorum ben hem bu güzel için. Şey, e, e, tabii teşekkür etmek gerekiyor. Ee, ve tabii bu e, nazik daveti için e, geçtiğimiz sene de e, e, İslam'larda yata e, iki e, seansta beraber olmuştuk belki bazılarınızla. Zaten e, şahsen tanışma e, fırsatı bulduk. Şimdi e, bugün e, bizim bahsedeceğimiz aslında iki ayrı konu. Bunların tabii ki birbiriyle bağlantısı var. Bağlantı nedir derseniz politik kavramı ya e, da siyasal kavramı e, üzerine beklenen iki farklı yanıt. Ve e, şimdiye kadar e, nasıl kadar şimdisi üzerinden gittiyseniz bu şekilde bir karartılacağız ve iki ikisiyle gitmeyeceğiz. Öncelikle şantal daha sonra da sıcak rantiyer. Şimdi e, tabii bu iki düşünürün arasındaki farklılıklar, e, bilenler bilir, çok vardır, hangi düşünür arasında bilir ki e, Ama ben bu ikisini özellikle incelemeyi tercih ettim birkaç nedenle bağlı olarak. E, bir kere Schmidt okumaları üzerinden, e, seminerinin ana hafetlerine içindeydiğini biliyorum. O yüzden özellikle Chantagruf ile başlamanın güzel olduğunu düşünüyorum çünkü Chantagruf 1980'li sonundan itibaren Şimd'den e, etkilenerek politika tanımını, politik tanımını e, geliştiren bir düşünür. Ve e, ayrıca memnun bir etkisi de var. E, kendisinin yazdığı çeşitli eserlerle. Zaten birazdan bunu, e, tekrar görme e, imkanı bulacağız. E, Ranciere ise günümüzde çok tartışılan bir e, düşünür. Yine çok etki yaratan bir düşünür. Aşağı aynı dönemlerde zaten eser veriyorlar, Yani 1970-60'lardan, 70'lerden itibaren kendileri fazla. Ve bugün tartışacağımız temel e, metinlerini 1990'ların başında yazmaya başlıyorlar, fikirlerini geliştirmeye başlıyorlar. Ve halen aslında bu faaliyetlerin devam ettiren e, kişiler. Çeşitli vesileler Türkiye'ye, İstanbul'a da geliyorlar. Belki bazılarınızın kendileriyle oradan karşılaşma imkanınız e, olmuştur belki de e, olacaktır. Ve e, Ranciere'de tıpkı Muf gibi, tıpkı Şimik gibi, tıpkı başka e, düşünürler, hukukçular, e, filozoflar gibi ee, ...yine politik üzerine, politika üzerine, bu iki kavramın farklılıkları, işte bağlantıları üzerine e, düşen e, bir kişi. E, ben birinci saatimizde Şantan Mustafa ve onun politik tanımından bahsedeceğim. İkinci, e, aradan sonra ikinci saatimizde e, Rakan Siyer'in e, siyasal tanımına e, değineceğim. Seminerimiz boyunca... E, politik felsefe ya da politik kelimesini tercih ettiğinizi e, biliyorum. Ben biraz alışkanlık gereği ağzımda işte siyasal ya da siyaset kaçabilirim. Ama hani senin genel vurgundan şey olarak yine bu politik, kavramını, e, politik felsefe kavramını kullanmaya çalışacağım. Eğer bir yerini kullanıyorsam yine siz politikliği anlayın ve not alın. E, evet, isterseniz şantarımızın e, politik üzerine düşüncesi e, ile başlayalım. Başka atıyorsanız böyle veririrsiniz. Ee, bu ile biraz sorayım, ee, daha önce karşılaşma imkanınız oldu mu? Bizzat kendisiyle ya da herhangi bir eseriyle bu size göndermeyin bir şey dışında, makale dışında? Balibar'la bir etikleşim içinde olduğundan bahsediyorum. Evet. Merak etmeyin. Politik olan yetişimlerden bir şenol etkiler. Evet, yine şey, Türkçe çevrilen şey çok sayıda eserleri var. Mesela Politik olan. Ama da önce e, taleme aldığı bir önemli çalışma vardır. Esas büyük etkisini yapmıştı yapmıştı. E, Şöyleyeyim, 1980'li yılların ortasından itibaren. Hegemonya ve Sosyalist Strateji. Evet. E, bu kitabı... Hegemonya ve Sosyalist Strateji. Aslında 20. yüzyılın... Sol literatürünün en etkili e, kitaplarından biriydi ve kendi başına da yazmamıştı. Ernesto Laclau ile beraber kaleme almıştı. E, halen okunan, halen tartışılan, halen baskıları yapılan bir e, kitap bu. 1985'te yayınlanmış. 1985'te yayınlandığında her iki yazarın da, yani Laclau'nun da, da belirli bir kariyerleri var. E, Laclau bir Arjantin e, siyaset teorisyeni ve popülizm üzerine, Latin Amerika politikası üzerine, Marxist-Popülizm e, ilişkisi ve popülizmin Marxist yorumları üzerine çok düşünerdi ya da bu düşüncesini sonraki yıllarda da devam ettirecek. Parantez açalım. Günümüz Türkiye'sini, günümüz dünyasını, günümüz ABD'sini anlamak için popülizm çok önemli bir davran ve e, popülist söylendiği analizi dediğimizde Laclau'dan, onun epilimden bir şekilde geçmemiz e, gerekli. E, evet. Diğer e, düşünürümüz, bugün merkeze alacağımız şantanlımız da yine 1970'lerde bir kıbardan aslında çeşitli çalışmalarıyla ısrar duyuran ve özellikle İtalyan Marksist Antonio Gramsci üzerine çalışan bir filozof. 1985'in ortasına gittik, 1985'in ortasına geldiğimizde. E-Limo e-Mestosile Strateji, aslında tam olarak dönemine yanıt veren bir kitap, tüm kitaplar gibi. Ve çıkış noktasını yazarlar kitabın e, işte başında anlatırlar. Biz tarihsel değişimler çarşından geçiyoruz yerler. E, pek çok yerde Afganistan'dan Hindistan'ı işte Doğu Blok ülkelerine e, Güneydoğu Asya ülkelerinden başka yerlere bütün solun entelektüel sınıfının yeniden gözden geçirmesine neden olan çeşitli olaylar yaşanmaktadır derler. Vietnam Savaşı'nın sona ermesi işte e, Afganistan'ın e, Sovyetler Birliği tarafından işgali veya e, yavaş yavaş Doğu blokunda e, bazı reform çabalarının başlattı ve acaba sosyalizmin geleceği tehlikede mi diye sorular sorulması. Buna bir de Avrupa'da özellikle sol partilerin yine arayışlarını ekleyip sosyal demokratlar, komünist partiler ve hatta Hristiyan sosyal demokrat Hristiyan demokrat partiler arasında kurulan ittifakları sol Birbir De strateji revizyonu içinde bu dönemde. Ve buradan yola çıkarak aslında Laclau ve Mouffe, De Deaver, düşünce geliştiriyorlar. Sonun stratejisi şimdiye kadar neydi? Hataları ne bu stratejinin? Ve bundan sonra ne olmalıydı? diye. Bu hegemen ve sosyalist üzerine çok durmak istemiyorum ama esas olarak bizi ee, verecek olan nokta şu. Laclau ve Mouffe'un önemsedikleri konu solun o döneme kadar bir özcü dünya yaklaşımının üzerinden evet. yola çıkmaları. Yani bütün dünyayı, bütün dünya tarihini, bütün toplumsal ilişkileri, mücadeleleri belirli parametrelere, belirli konulara indirgeyerek anlamaları ve mesela sınıf indirgemeceliği yapmaları. yapmaları. Tarihi sınıf mücadelelerinden ibaret bir tarih olarak görmeleri ve Buna bağlı olarak da ontolojik olarak önde gelen bir takım öznelerden bahsetmeleri. Yani tarihin belirli özneleri. işte tarihi yapan sınıflardır demeleri. Ve işte bir dönem burjuvazinin, belki gelecekte proletaryanın tarihin temel başat öznesi olduğu ya da olması gerektiğini söyledi. Lack-Lack bu özdüşü yaklaşım ve onun getirdiği tekil özne anlayışı, bütün diğer öznelerin üzerinde yükselerek tekleşen ve tarihi yapan özne yaklaşımı hatalı bir yaklaşım, yani gerçekliği iyi anlamıyor ve çeşitli hatalı stratejilere de yol açıyor. Buna karşı önerdikleri bir alternatif stratejileri var. O da tek bir özneden yola çıkmayıp öznelerin çoklu olduğundan bahsetmek. çoğu özneler anlayışı. Ve mesela ezilen sınıfın kendini işte bir özne haline getirerek tarih dönüştürmesi gibi bir e, gelecek projesi tasavvur etmekten e, kaçınarak çok çeşitli ezilenlerin, çok çeşitli avantajsız durumda olan grupların, kişilerin var olduğunu teslim etmek ve bu konumlar üzerinden bir sosyal strateji fark etmeye çalışmak. Bu ne demektir? Hangi ezilen konumlar olabilir sizce toplumda 1980'li yıllarda? LGBT. Evet. LGBT hareketi? Feminist. Evet. Kadın hareketi, feminist hareket. Çevre. Ekolojist hareket. Çevreciler. Çok çeşitli şeyleri olabilir bunların da. Ee, üreşenleri. 3. Dünya hareketleri. Evet, üçüncü dünya ya da işte şey, şey ee, diyelim ki, ırksal olarak ezilen, işte diğer maruz kalan kişiler Hı. vesaire. Çok sayıda vardır bunlardan. Melatlav'ın bir liste vermekten de çekinirler aslında. Bir nedeni de vardır. Çünkü tam da onlara göre tarihi dondurmaya çalışmamalıyız. Her dönemde farklı ezilmişlik biçimleri karşımıza çıkar. Her dönemde farklı ee, işte, ezilme konumlanışları, pozisyonları karşımıza çıkabilir. O yüzden tarih aslında biraz da bu çeşitliliğin, öngörülemezliğin, farklılığı ya da laktördünün çok kullandığı bir terimle olumsallığı çok süreçti. Karşımıza çıktığı bir süreçtir. Olumsallık, contingency. Yani rastlantısal olarak ve şu işte indirgenemez olarak yürüyen süreçlerle bir araya gelen çeşitli işte unsurların olduğu e, tarih ya da politika, e, tasviri yaparlar. Dolayısıyla belirli bir dönemde, belirli bir e, bağlamda, belirli bir tarihsel özgürlükte o ezilen, sömürülen, avantajsız durumda olan gruplar, hareketler işte hareketlerden bahsederler ve bunların bir, bir araya gelerek yapabilecekleri işlerden bahsederler aslında ve onlara göre sosyal stratejik böyle bir bir araya gelişle oluşabilir. Ya düşünün size bu çok şey geliyor mu? 1980'li yılları hatırlayanlarımız hatırlar, okuyanlarımız okumuştur 1980'li yıllar üzerine ya da 70'li ve 80'li yılları beraber değerlendiren. Bu fikirler sizce o dönemin yazar şey insanlarına çok tuhaf mı gelir? tam aksine 1900 hatta e, çağdaş Fransız felsefisinin mil olarak kabul edebilecek 1950'lerden itibaren bunlar çok ravaşta olan, çok tartışılan hatta yani benim e, kanatımı göre bunlar çağın felsefi ruhunda zaten e, tortu olarak olan biriken e, tartışmaları sosyalist strateji, sosyalist siyaset politikaya e, yani transfer ederek birinebiliyor. Ondan yeni bir ürün çıkartması için bir durumda. böyle bir manzara görebiliriz. Evet, dediğiniz gibi 1950'lerin ortalarından itibaren aslında yaygınlaşmaya başlayan bir düşünce. Ee, dönemin Komünist Partilerinin, özellikle Fransız Komünist Partisi'nin e, işçi sınıfı anlayışına, öncülük anlayışına karşı geliştirilen fikirler zamanla 1960'lı yıllarda, 70'li yıllarda da ee, çeşitli dönüşümler geçerek bu e, buna benzer bir hal almaya başıyordu ve e, 80'lere geldiğimizde de gerçekten bir e, olgunlaşma e, sürecindeydi. peki e, bir de şunu sorayım sizce ya da okumalarınıza göre e, bu fikirler özellikle Marksizmin hangi yorumunu karşısına almış olabilir neci yorumunu ya da kimci yorumunu hocam yani stratejiçocu <gülüyor> sıra evet söz oldu <gülüyor> Buyurun. Şimdi hocam ortodoks marxizm dediğimiz şeye karşı olduklarını söyleyebiliriz herhalde. o zaman nedir ortodoks marxizm bir, daha sonra kimin olduğunu söyleyeceğim bir yazarın şeyiyle? <gülüyor> ortodoks <gülüyor> marxizm hocam aslında bizim şimdi anladığımız anlamda bir şey değil. O ilk ortaya çıkışında şu an ismini unuttum bir o dönemin marxiz yazarının evrimci marxizm görüşünden bahsediyor. Yani marxizmin sabit ilkeleri dolayısıyla do toplumun ev evrilmesi. Skavski'yi sanırım. Yani onun yorumu kastedilerek e, işte genelde daha sonra ortaya çıkacak işte yapısalcı gibi daha farklı yorumlara kapalı bir işte Marksizm anlayışı. Evet, şöyle diyeyim e, 1900 ortodok marksin diyince kafa karışabilir çünkü işte 1900'lerin başında Skavski'ci e, Marksizm anlaşılır. daha sonra başka Marksizm işte Stalin Marksizm e, vesaire. Ama yılların başında karşıtlarını aldıkları Sovyet Marksizmi. Ama buna ek olarak 1950'li yıllarda bir Hegelci Marxizm yorumundan da bahsetmek özellikle gerekir. Daha önce de vardı bir Hegelci Marxizm geleneği Batı Marxizmine çok damgasını vurmuştur Hegelcilik. 1920'li yıllarda bir Ve 1960'lı 70'li yıllarda ee, özellikle bu e, kim durumlarda etkili olabilmiştir. L'Aclavimus bir büyük özne kavrayışını reddederlerken işte tarihin bir öznesi olabilecek proletaryat ...anlayışını reddederlerken, işte tekleşen bir öznenin tarihi yapması kavrayışını reddederlerken... ...aslında Marksizm'den de çok belki hegelci felsefeye bir savaş açarlar ve ona karşı bir alternatif özne anlayışı kurmaya çalışırlar. Ve burada aslında belki e, bu iki saat boyunca çok değineceğimiz bir konuya gidiyorum. Özne, yani politikanın öznesi nedir, politik olan da özne nedir sorusuna... Verilen çeşitli yanıtlardan bahsedeceğiz. Biri Muf'un verdiği yanıt olacak. Biri de verdiği yanıt. İkisi de kendilerince aslında bu Hegelci özne anlayışını reddedecekler. Velhası da burada ee, bu anlamda bir hegelciliği ve o, e, onun e, özne e, anlayışının reddedildiğini görüyoruz. Aynı yani, şey. Buyurun. Tabii burada eş zamanlı olarak Stalin bürokrasinin duradığı, e, yapmış olduğu baskılar ve e, ...bünyanın diğer kurumunda da bir refah devleti olduğusunu belirmesi... ortodoks dediğimiz kocarati falan da ortodoks diyerek kurdatmıyoruz. Maçsizlikçe bu ağırlaması gibi bir duruma da mirayet çok oluyoruz. O paradigma için de böyle düşünme girişmiş olabiliyor. E, tabii şimdi zamanımız kısıtlı olduğu için bu bağlamı çok uzun uzun anlatma e, imkanı olmadı. çok doğru dediğiniz. Çünkü e, İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yaklaşık 20-30 yıllık dönem bir disbi refah dönemi e, bunun verdiği işte, işte bunun e, yarattığı bir sorgulama var. E, tabii ek olarak 80'lerde Sovyetler Birliği'nin içinden geçtiği durum işte yine e, reformlar, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a girmesi gibi çok çeşitli e, unsurlar bir e, sorgulamaya yol açmıştı. sizin de söylediğiniz gibi. E, ha, bu tabii Sovyetler Birliği'nin ya da Sovyet yanlısı Komünist Partileri'nin stratejilerini eleştirmeye başlayan, onların işte felsefi konumlarını eleştirmeye başlayan ilk insanlar da tabii ki Laklaok'u öne sürer. Eee, Aufklärung'a kadar kendini yeni sol olarak adlandıran hareketler zaten benzer şeyişler yapıyorlardı. Ha bu da Laklaok'un belki eee özelliği e, diğerlerinden belki daha fazla. Bu e, özcülük karşıdır, Hegelcilik karşıdır. bir e, tavır almaları. E, bu noktadan itibaren tabi e, ortaya koydukları bazı kavramlar var. Biri en başta kendilerinin anti-Marxist bir düşünce ya da politika geliştirmediklerini özellikle belirtmeye çalışıyorlar. Kendilerini nasıl atandırırlar onlar bilir miyiz? Post-Marxistler -Marxist. Post yani Marxist'in sonrası düşünce, Marxist'in sonrası hareket e, derler. Eleştirilmişlerdir de işte bazı Rakipleri şeyleri eleştirmenleri çıkar. Derler ki siz post-Marxist falan değilsiniz. Ex-Marxist derler. Güzel şey. Hoş, gici yazışmalar da olur. New York Tribune Yeni Sol Dergi dergisinde. Ee, ya da mesela eklemlenme kavramını çok kullanmayı severler bu sosyalist stratejiden bahsederken. Ee, onlara göre işçi sınıfı nasıl tek özne değilse ya da ...işçi sınıfını temsil eden, işçi sınıftan öncülük etmesi gereken Komünist Parti, işte tarihin başlıca aktörü olamazsa, o zaman ne olmalıdır bu politikanın ya da bu sosyalist stratejinin failleri, neler olmalıdır ya da kimler olmalıdır diye sormamız daha doğru olur Ve biraz önce bahsettiğimiz bu hareketlerden, bu gruplardan, bu mevzilerden bahsederler, bahsederler. ve bunların bir eklemlenme içinde olması gerektiğini söylerler. Yani, bir Komünist Parti bütün diğer hareketleri kendi içinde soğurmayacak. ama bunların her biri kendi özelliklerini, kendi farklılıklarını, gerekirse karşılıklarını koruyarak bir eklemlenme içine girecekler ve bir, bir tür karşı hegemonik blok oluşturacaklar. Kendilerine yöneltilen sadarlara karşı. Bu noktada aslında bu saatin diğer geri kalanında da çok bahsedeceğim bir konuya diyoruz. Bu farklılığın önemi, çeşitli öznelerin, çeşitli işte, grupların, çeşitli yerlerin, faillerin birbirleriyle çatışsalar bile aynı alanda yer alabilecekleri anlayışı aslında Black ve Muf'un, özellikle de Chantal Muf'un politi şey, politika görüşünün temelinde yer Bunu ilk söyleyenler, işte yine onlar değil liberallerden de, liberal düşünürlerden de, i̇şte liberal düşüncenin doğuşundan itibaren bunu söyleyenler vardı. İşte çeşitli özneler, farklılıklarını korusunlar. Bir çoğulcu toplum olsun. İşte bu çoğulcu toplumda bütün azınlıklara ee, bir şey yer tanınsın. Hatta avantajsız durumda olan azınlıklar bir pozitif ayrımcılığa tarih tutulsun diyenler vardı. Dacau ve böyle bir liberal çoğulculuktan farklı düşündüklerini de sıkça söylüyorlar. Çünkü onlara göre bu farklılıkta her zaman korunacaktır, her zaman var olacaktır. Ve onların gerekirse çatışmaya devam edebileceği de her zaman dikkate alınacaktır. Velhasıl siz bir işçi ve bir kadın olabilirsiniz. Ama bu sizin kendinizi bir işçi sınıfı içinde ya da kadın hareketi içinde konumlandırmanız gerektiği anlamına gelmez. Siz gerekirse bu çatışan iki kimliği bir arada kendi içine tutabilirsiniz. Ve bu çatışmanın içinden doğru aslında bir demokrasi gelişir. Bunu birazdan ne demek istediğimi anlatmaya çalışıyorum. Ee, ama daha fazlasını kaybetmeden bugün esas düzenine e, ulaşacağımız metinlere gelmek istiyorum. Çünkü bu metin yayınlandıktan sonra işte 1988 ile 1993 arasında Chantal Ruf çok yoğun bir çalışma faaliyeti içine ee, Çok sayıda makale yazar, çok sayıda tebliğ sunar çeşitli konferanslarda ve sosyal strateji üzerine düşünmekten yavaş yavaş genel olarak politika nedir, politik olan nedir sorularını sormaya doğru yönelir. Ve aslında e, siyaset, yani politik teorinin politik teorisinin tam da bu dönemlerde daha farklı açıdan geliştirmeye başlar. Bu dönemde yaptığı çalışmaların e, bir sonucu var, e, o da işte şey, e, özellikle Karl Smith düşüncesinden çok e, etkilenmeye başlaması ve bunu o dönemde yazdığı yazılarda, yazılarda sık sık e, vurgulamaya başlaması. Karşılıktan ne alıyor derseniz, ee, şimdiye kadar hocamızla, e, Erten hocamızla, şmitin eserlerinin çeşitli becerileriyle şeyleriyle Şmitin e, bir uzlaşmayla son bulacak bir politik süreç, işte müzakerelerin en sonunda insanların e, uzlaşmasıyla tüm kavgalarının sona ermesiyle sonuçlanacak bir politik süreç tarif etmelerine. Schmidt karşı çıkıyordu hatırlarsanız. Muff tam da Schmidt'in bu liberalizm eleştirisini aslında alır ve e, kendi politik teorisini bu şekilde e, geliştirir. Ne yapar? İşte e, bu denliğimiz özellikle bir liberal demokrasi eleştirisi geliştirerek kendi politik teorisini kurar. Ve bu İlk dönemde yani özellikle 1985'te e, Hegema ve politik strateji, e, sosyal strateji kitabının yayınlanmasına kadar bir Hegel eleştirisi görürüz ya yani da Hegel-Marxizm eleştirisi görürüz. E, Örneğin eserliğinde. 80'lerin sonundan itibaren ise bir e, liberalizm eleştirisi çok e, ön planlanır ve bu bütün kitaplara da yansır. Mesela e, 90'ların başında yazdığı kitaplarda sık sık e, şunu söylediğini görürüz. E, bu aralar, yani günümüzde çok büyük umutları var liberallerin, tarihin sonu geldi diyenler var. Kim diyordu tarihin sonu diye? Koukouan. Fransız ee, Liberal demokrasi artık düşmanı karşısında ya da karşıtının önünü karşısında mutlak bir zafer kazandı ve artık işte bir politika doyum noktasına ulaştı diyenler var. Ya da bu kadar işte bir komünizm karşıtı söylem üzerinden bir liberalizm güzelliklerimizi geliştirmeyelim. Yine de işte insanlar kendilerine uygun olanaklar verilirse ya da uygun olanakları yaratırlarsa, iyi bir iletişim düzeyi yakarlarlarsa aralarındaki çatışmaları çözebilirler diyen yine düşünürler var. Liberal penel içinden ya da sola yakın çevrelerden mesela bir genel habermez. 80'lerin sonunda 90'ların başında yayınlık kazanan bu liberal demokrasi anlayışlarına da müzakereci demokrasi teorilerine de muh bir yanıt üretme çabasına girer. Ve bir dizi kitap yayınlar. 1990'larda ve 2000'lerde. Bunların birisi siyasetin dönüşü. Bunların hepsi Türkçe'ye Efendim, siyasalın dönüşü, cümuf. Ben de o hatayı yaptım. Çünkü ne etmezse bu, Türkçe'ye siyasetin dönüşü diye çevrildi. Ama The Return of the Political, siyasalın dönüşü tam, tabii ki gerçek çevresi. Ondan sonra bu kitaptaki tezlerini çeşitli açılardan geliştirdiği, bazen tekrar ettiği, bazen yeniden ele aldığı ya da güne dönerek uyardığı çeşitli kitaplar var. Demokratik paradoks. Siyaset üzerine ve agonistik siyaset. Ee, aşağı yukarı aynı sorumsallar üzerinden yol çıkan metinler bunlar. Ee, ve bunlar da dediğimiz gibi özellikle bir kançık gibi analizm eleştiricisi yaptığını görürüz Şimdil de e, doğrudan doğruya etkisiyle. Şimdi biraz bu 19. yüzyıla ve 20. özellikle ilk 20. yüzyılın çeşitli dönemlerine damgasını vuran liberal rasyonalizmden bahsedelim isterseniz. Yani Sen önceki derslerimizde demişti ki tekrarlam çok Schmitt'in çok eleştirdiği e, türden rasyonalizm neydi? Kimler tarafından savunuluyordu ve nasıl politik çıkarımları vardı? Liberal mütalakereci yaklaşımların parlamentosunda nihai bir sonuç getiremeyeceğini, bunların üstünde güçler ayrıldığının da üstünde bir diktatörlük gücü olmalarını savunmuştu. Bunu da daha sonra 1992'deki ikinci basından sonrasında e, Hüseyinle İttal'de. E, evet. Ha, yok şey demek istiyorum. Yani o eşlediği şeyleri alalım. Yani liberal liberaller ne diyoruz, şimdiki göre? Tam da bahsettiğiniz gibi i̇şte mütalakere anlayışı, değil mi? E, ondan bahsediyorlardı. ...akıl sahibi ya da rasyonalite sahibi bireylerden yola çıkıyorlardı. Şimdi... ...Schmidt'in de daha sonra Mufu'nun da yaptığı aslında tam da bu... ...rasyonalizme karşı çıkmak. Çok çeşitli reçeleriyle. Rasyonalizmi isterseniz biraz geriden alın. Diperalizm diye bir şeyin henüz var olmadığı çağlara gidelim. Antik dönemde, eski Yunan polislerinde... Kim savunurdu rasyonelizmi? Çok çeşitli şeyler. En, en başta Platon evet. rasyonelizmi var. Ak, akılın e, doğuştan bir bilgeliğin ve akla sahip insanların olduğuna bahsediyor. Bu bir anlamda özcü bir yaklaşım. Evet. Ve e, o akla sahip olan... Topluma yol gösteriyor ve şey liderlik vasfına bürünüyor. Hı -hı. Burada doğası gereği akıllı olan canlılardan bahsettiği için bir rasyonel anlayış şey var. Evet, yine doğası gereği akıllı canlılardan bahseden kim vardır başka? Aristoteles. Aristoteles. Logos sahibi <gülüyor> hayvanlarda, logos sahibi canlılarda, değil mi on insanlar şuna göre? Ee, ya da Stoacılar. Eski Yunan'da da, daha sonra Roma Stoacıları da aynı şekilde akılcı bir. Kart için ve de var, insanlardan bahsetmişlerdir. Orta Çağ ileride de aslında bir rasyonelizm dâmesini vurur. Tabii ki dönemine göre değişmiş bir rasyonelizmdir bu. Bir Orta Çağ anlamında realist bir rasyonalizm geliştirilir bu dönemde. Yine akıl sahibi canlılar vardır. Akıl ama artık neredeyse cismanileşmiş bir şeydir. Real bir şey olarak akıldan bahsedilir ve akıldan pay alan canlılar vardır Orta Çağ rasyonelizm ile Kimlerdir Orta Çağ'daki filozoflar? Doğuda M ve batıda. M Kim? Orgas. Bir. <gülüyor> Augustinus'la da daha sonra geleceğim. Yani. Evet. Kimsin aynıdır? Müste yazalım. Ve Akın'ı unutmaz. En önemli örnekleri. Daha sonra Zamanda devam edelim. Rasyonalizm tabii ki 16. yüzyıl sonrasında varlık gösterir ama dönem değişir. Artık Tanrı ile dünyevi alan arasında var olan, bazen geçiş sağlayan ve nokta bir realiteye eden bir akıl tasviri yapılmaz. Ya da insanların bir topluluk olarak akıl sahibi olup olmadıkları meselesi artık e, şey, düşünülür. Eee şürülerin meselesi yapmaktan çıkar ve tek tek bireylerin aklıyla ilgilenmeye başlayan bir karşımıza çıkar ve 18. yüzyıl sonunda özellikle İmman el-Kant insanların rasyonalite sahibi, varlıkları olduğu ve birbirleriyle bu şekilde ilişki içine girdikleri ve Ergin olanma halinde, Ergin olanma halinde, Ergin olanma halinde, evet ve bir topluluk içinde bu Ergin olanma halinden kurtuldukları bir şeyde sabreder. Ya da yine 18. yüzyılda mesela Adam Smith'in herhalde insanların yine rasyonellikleriyle aralarındaki ilişkileri hatta işte iktisadi koşullarını kendilerinden düzeltebileceklerine dair bir şeyleri vardır. Ee, güvenleri bir... E, evet. Ee, çok çeşitli işte eski çağda, orta çağda ya da yakın dönemde e, ortaya çıkan rasyonelizm anlaşılığına baktığınızda aslında bir iyimserlik görürsünüz. İnsan doğasına dair bir iyimserlik görür. İnsan doğası gereği aslında iyidir. Ya da iyi bulabilir en azından. Bunu topluluk içinde bulabilir. Polisi içinde bulabilir. İşte aklıyla tanrıyı ararken bulabilir. Aklıyla tanrıyı bulduktan sonra başkalarına yol gösterirken yine yoldurabilir. Veya işte e, yine doğası gereği iyi ve rasyonel olduğu için insanlarla bireysel etkileşimi içinde bulabilir. Ve aslında bu denemlerin rasyonalizmine bir iyimserlikle bandasını vurmaklıdır. Hem insana duyulan güven anlamında bir iyimserlik hem de geleceğe dair bir güven anlamında iyimserlik. Neredeyse istisanslı olarak bu düşünülerin bir, bir, e, şey, e, hepsini birleştiren bir politik tasavvur vardır. ...iyi yaşama, bu rasyonel ve doğası gereği iyi insanların ulaşabileceği ve doğal olarak gereği, ulaşmaları gerektiği anlayışı. Ve aslında, şimdiden de daha sonra Mufu'nun da veya buna izleyenlerinde ve başka izleyenlerinde yaptıkları tam da bu anlamda bir güven verilenmektedir. Yani bir kere insan doğasına rasyonalistlerin duyduğu güven, bu Aristoteles anlamıdır bir olabilir, bir ya da aküntonatçılık da olabilir, ya da işte kantçılık da olabilir. Bu düşünülere göre, şimdite göre de, şeye göre de, nereye göre de, göre de, bir yanılsamadan ibaret. Çünkü insanlar bir iyi doğaya sahiplerdir diye bir şey söyleyemeyiz. Keşke seçimler yaparlar, kararlar verirler, bu kararlar iyi ya da kötü olabilir. Meselemiz bu değildir çünkü. ve. Bir saf akıl sahibi falan değillerdir ve işte akıl sahibi olsalar bile bu akıl onları her zaman iyi yaşamı seçmeye falan götürmez. Bazen yanlış kararlar alırsınız, yanlış seçimler yaparsanız yanlış işte şeyler, e, hamleler yapabilirsiniz. Yanlış şu anda işte e, mutsuzluğunuza da e, bir gel verebilecek. Şimdi burada bu konuyu çok açmak istemiyorum çünkü halen benim de üzerinde düşündüğüm bir konu ama tam da bir biraz önce e, sayarken e, Aziz Augustinus'tan ya da Avruyus Augustinus'tan bahsetmişti. Bu insan doğasına duyulan güvensizlik ya da işte e, rasyonelizmin reddi, anlamında bir sözlerinin geliştirilmesi ve Utopyaların reddi daha iyi ya da mükemmel bir dünyaya bu dünya içinde e, ulaşmanın imkansızlığı fikri bence pek çok düşünün yanında aslında Avrupa'nın ustalığı bulunacak bir şekilde ve bu anlamda tam olarak rasyonel düşüncenin dışında kalan bir düşüncedir. Şüphelere göre Aziz Augustinus ustalığı düşüncesi. Ha doğrudan doğruya Augustinus işte şimdiki de şeyi etkilemiştir demiyorum kesinlikle mutfa e, etkilemiştir e, demiyorum. Onun üzerinde e, ben de düşünebiliriz. Yeterli mi? Ayrım bu. E, neyse bunu şimdi hiç yok şey yapmıyorum. E, Açmıyor. Ee, ve e, dediğim gibi bu, e, bu dönemdeki çalışmalarına tam da bu, bu rastlığınızla uyulan <gülüyor> politikanın işte bir mutlak iyiye doğru götüren süreç olduğu veya e, nasıl bir yerim, e, iyi yaşama, saadete doğru götüren bir doyum noktasına bir e, çatışmasızlığa götüren bir süreç olduğunu e, reddediyor. Ve tam da bu noktada, özellikle yani 90'ların başına gitmen aslında agonizma kavramını ve agonistik siyaset, agonistik politika ya da demokrasi kavramını geliştiriyor. Geçen seferimde için geçen e, hafta e, burada dinleme fırsatım olmuştu yani tanımacımızın tam da burada belki Schmidt'in düşman tanımı hmm. inatlayabiliriz ve o tanım üzerine yapılan tartışmaları hatırlayabiliriz çünkü Schmidt hmm. çeşitli açılardan düşmanı tanımıyoruz değil mi? Nasıl bir dost düşman ayrıldı onun yaptığı? Dost ve enim kusamla hmm. ilgili bir var. Burada mesela enim kusta ilgili şehrin dışındaydı, ülkenin dışında, sınırlarımızın dışında da nefret edilen bir düşman arası varken posta böyle bir nefret unsuru söz konusu değil. Evet, tamam. yok edilmesi gereken, tamamen üstesinden girilmesi gereken, o ortadan kaldırılınca artık mutluluğa ulaşabileceğimiz <gülüyor> bir düşmandan bahsetmiyorduk hatırlarsanız. Evet, Schmidt. Tamamen, aslında Mufta bunu yapıyor ve agonizmadan bahsederken, agondan bahsederken, uyuşmazlıktan bahsederken böyle bir uzlaşmazlık. Böyle bir rekabet ya da böyle bir düşmanlıktan bahsediyor sözüm içinde. Ee, onun düşmanı mesela bir antagonizmadan farklı. Antagonizman mutlak olarak belki birbirine karşı birbirini yönetmeye programlanmış ve diğerini yönetse şey, diğerini yok etse mutlu olacağını sanan insanların düşmanlığıdır. Ağırı ise daha farklı. Farklılıkların, çeşitliliklerin ve bazen karşılıklıkların bir düşmanlığı, bir gerilme, bir çekişmesi set anlamında Bu anlamda Muf bir çoğulcudur ama liberal çoğulculuğu reddeder. Kendi yani çoğulculuğu geliştirirken ve bir agonistik çoğulculuktan bahsetmeyi tercih eder. Çünkü ona göre liberallerin çoğulculuk yaparken yaptıkları şey aslında en baştaki yanıldılarına tekrar düşmektedir. Biz çoğulcu bir politik uygularsak çatışmalar günün birinde son bulacak. Günün birinde insanlar aklın yoluna girecekler ve işte çatışmasızlığa doğru gidecekler. Müşterki, hayır çatışma her zaman var olacaktır. Agonizma her zaman var olacaktır. Neden? Onun kitaplarında da söyler. Çünkü insan doğası gereği. Akıl sahibi değildir sadece. Tutkuları da vardır. Tutkuları dikkate almadan siz bir e, politika ya da demokrasi geliştirirseniz yanıl düşersiniz. Çünkü tutkuları da, hattı olan bir insan, böyle çatışmalarını tamamen ortadan kaldıracak bir toplum falan yaratamaz. Yaratmaya da çalışmamalıdır. Çünkü eğer yaratmaya çalışırsa o zaman bir grup insanın ya da bir insanın ya da işte bir süt ekrinin diğerini baskıladığı bir e, şey olur. E, Dünyadır. Hocam bu çerçevede şeyi de e, genel güncel siyasetini düşündüğümüz düşündüğüm zaman şey şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Eee halkta ortaya çıkan huzur arayışı, barış arayışı genelde şeyle birleşiyor. Güçlü bir iktidar şeyiyle. Belki bunu buradan yorumlayabiliriz. Bize böyle benimsetildiği için yani bir huzurun varlığı o olabileceği sistem tarafından benimsetildiği için bunun tek yolda aslında gerçekten de Muf'un bahsettiği gibi baskıcı ve çok böyle desmot bir iktidar. Aslında böyle bir anlayışta insanların böyle bir iktidara yönelmesi de normal oluyor. Yani doğal oluyor. Evet. E, bunu bir düşünelim bence. İşte e, böyle bir anlayış, bir çatışmasızlığa gitme çabası ve hatta liberalizm Gerçekten kendi iç çelişkileri ya da kendi düşüncesi gereği veya beklentileri gereği böyle bir güçlü iktidarı Doğru mu sizce? Böyle bir şey var mış arkadaşımın zorlu zorlu gibi. Burada, burada siyaset perspektivesinde bu, bu da çatışmanın özellikle, özellikle önemi bulunduğu bir çimitle ilgili. Çünkü çatışmanın olmaması, çöldünün olmaması, siyasetin de olmamasıyla eşanlamaya geldiği için o istenilen bir durum olarak ele alınıyor. Buradaki iktidarın kimin elinde olduğu ve nasıl kullanıldığı başka bir sorudur. Yani bir tek çimitle, kendi Yaklaşımlarında Alman Cumhurbaşkanı'nın Resil Partisi'nin kurulmaması salık verirken, 33'te kendisi üye olmuştur. O zamanlar göre değerlendirmek lazım, böyle düşünebilir. Tübrün? Çatışman ortadan kalkabileceği, yani gelecekte çatışman ortadan kalkabileceği iddiasının sonucu, her zaman görünür olan kuvvet arayışı da olmayabilir, yani özgür söylenek olarak söylüyor. Şu da olabilir. Teknimizin özgür olduğu yanılsaması içerisinde aslında kendi daha örtük olarak bize sunan bir uluş. İşte yani Amerikan kültürünün deline bir e, evrensellik şu an içinde yaşadığımız mesela. Bunlar bir örnek alabildi gibi Evet, bir özgürlük yanılsaması olabilir. Bir işte çalışmasızlık <gülüyor> yanılsaması arasında izlenen yani çok çeşitli çatışmalar olabilir ya da işte bazı insanın insani özelliklerini kaybetmesi olabilir. Çok çok sayıda distopyada aslında bundan bahseder. Ki burada hem klasik distopya literatürünün çeşitli örnekleri aklıma geliyor hem de belki Hollywood sinemasından da örnekler. Doesn't Will diye bir film izlemişsinizdir belki. işte görünür bir şey biraz fantastik bir film. İşte görünürde herkesin çok mutlu olduğu bir ...kasaba ve o kasabanın içine birden bile düşen bir çocuk bu onun yaşadıkları. Aslında o görünürdeki mutluluğun, görünürdeki çalışmasızlığın ne tür tutkuların, duyguların, bastırılmışlığı üzerine ee, kurulduğu... Ee, ...üzerinden giden bir, bir Tahtaya yazayım. Yani çok. Evet. Bu, bu bastırma aynı adı bir lideri aramak. Türkçesi bir adı biraz Yok. Neydi? Türkçesi var mı bilmiyorum. Evet çünkü bu kasabanın içmiği de. şey siyah beyaz e, evet evet. Hoş böylece. Toplumun içerisine günümüzün toplumundan Günümüz, bir kişinin girmesi. E, evet. Evet. Şimdi birkaç şey de söylememiz gerekli. Ee, Jantar Muf mesela Ransiyer'den biraz farklı olarak e, somut bazı önerilerde de bulunmaya çalışır. Sonuç şu anda biliyorum. İşte güncel politika peki nasıl yaklaşmalıyız e, sorusuna da yanıtlarlar. Ve yine kendi döneminde kendisi de benzerdi bazı yanıtlar veren düşünüleri, çevreleri değiştirir. Kimileri demek ki e, işte şu an var olan Devlet kurumlarının parlamenter yaşamının seçim sürecini reddetmeliyiz. Bunun dışında durmalıyız diyenler varmış. Ve işte alternatif, gerekirse birbirine çatışan mevzileri inşa ederken bu devleti artık tamamen reddetmeliyiz ve daha özel, otonom, farklı bir politikadan kurmalıyız diyenler vardır. Buna karşı çıkan, günümüz politikasının önemli olduğunu düşünür. Çünkü toplum içinde zaten... Bu kanallar üzerinden, işte beğensek de beğenmesek de, çoğunlukla beğenmesek de, işte var olan bu kurumlar üzerinden bir politikleşme, ya da o argümanın kendine ortaya koyma çabaları karşımıza çıkar ve bizim bunu temelden reddetmeye çalışmamız ufak göre pek istenen istenildiği bir şey değildir. Zaten insanlar bu şekilde politikleşmektedir, bu şekilde kendi kimliklerini ya da kendi farklılıklarını ortaya koyabilmektedir. O parlamentoyla da o şeyle. Tabii ki. Hala göre dönüştürülmelidir bu parlamente konu ve e, e, siyaset bir, e, basit süreçten, bir basit bir süreçten, e, bir prosedürden ibaret hale gelmekten çıkmalı ve gerçek anlamda bu çatışmaların kendini dışa vurduğu e, bir alan haline gelmelidir. Sen bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Tam Dört Osmanlı soru olabilir ama toparlama hesabı Şimdi e, Muf'un bir kitabıydı siyasalının dönüşü e, yazdığımızda da yazdık. E, ama Muf, yani şimdisi de takip ederek siyasal olan, politik olanın e, içinde vardırdığı agonistik e, doğum itibariyle reddedilemeyen, en fazla bastırılabilen bastırıldığı anda da belli başlı anlarda geri dönüşü, e, görmüşünü göre, görebildiğimiz bir yapıya, bir e, moda sahiptir. Şimdi bu bakımdan yok edilemeyen, reddedilemeyen, en fazla görmedikten gelenebilecek bir şey. Nasıl geri dönüş? Yani nasıl dönebilir ki? Nereden dönmüştür o yolda? Ne oldu ona dönen bir şey diyoruz. Yani bu manada yani sanki yani burada biz Eminim ile bir saatte konuşacağız da yine bir nefes buna dair bir değilsin ve eleştirilsin hatta bir şeyden bahsediyor. Siyasetler vuran, geri dönüşünden vuran maskaralıklar diyor mesela. Bunu nasıl değerlendirirsin? Peki ee, bunu bir tartışmaya açabiliriz. Ee, madem bu kadar bastırıldı, madem böyle bir müesses nizam var hem farklılıkta hem bu anlamda bir politikayı ortadan kaldıran, madem Nuf'un da hatta tamamen ortadan kaldırılmasını tamam istemediği işte parlamenter prosedürler kadar yaygınlaşmış, nasıl olacak da bu politikadan geri dönecek? Ve hatta bir soru daha soralım, acaba Böyle bir şeyin geri dönmesini istemek de bir tür bir toplucalıktır, işte bir farklılık keymidir e, beklensin midir? Bu da bir tür işte sürekli tartışan toplum ve uzlaşmaya varan toplum anlamında bir şeyi beklemek yerine başka bir şeyi kamuyla derken ne bir sürekli olması lazım mı? Sürekli olanın dönmesi diye bir şey söyleniyor olabilir mi? Biliyorum. Ali, hani sizin fikiriniz var mı bu konuda? Ben şeyi kaçırdım hocam ya. O dönüş nerede devreye giriyor? Ha, ben de diyorum ki, yani dönüşü e, siyasal kavramı kavra, kavramının kavrayışı dönüş motifini geçersiz kılıyor. Çünkü zaten o siyasal kavramın kendisi her daim olan her daim kendisinde o potansiyeli barındıran bir e, iskinden mevcuttur. Dolayısıyla bunun dönüşü söz konusu ama çünkü her daim var zaten. Bu manada mu e, niye siyasalın dönüşünden bahsediyor? Merak ettim. şey bu. Bence burada fiziksel bir dönüşünden bahsediyor yani. E... Şimdi toplumda az önce bahsettiğimiz şey siyasetin nasıl kavrandığı, siyasal nasıl kavrandığı tıpkı insan hayatındaki gibi yani sizin hayata dair bakışlarınızı, fikirleriniz bir süre sonra yaşama şeklinizi değiştirir ve o fikirler çerçevesinde bir yaşam şekli oluşturur. Bu dönüş de bence fikirsel bir dönüşümden bahsediyor yani siyasalı nasıl anladığınız kısmı dönüşerek ona bakış açınız, fikirleriniz değişerek bu anlamda onu kurugularınız onu şekliniz de değişecek. Örneğin mesela siyasal siyaset eğer e, Muf'un söylediği gibi bir çatışmasızlık hali olarak algılanmamaya başlarsa insanlar bunun işte çatışmasızlığa giden bir süreç olduğunu düşünmeyi bırakırlarsa o zaman despot bir iktidardan ortaya çıkması da engellenmiş olacak. Ya yani Düşünsel bir dönüşüm. Bir şey ek yapmalısın burada tam tutulandığı tabir Muf'un proyekten aldığı bir tabirdir. Bastırılmışın yerini düşünmemiş baslı diyor yani proyeksiyon bir e, metafor kullanıyor ve o yolda bastırılmış olanın geri dönüşü öngörülemezdir yani nasıl geri dönüşü öngöremeyiz. iki genellikle patolojik olarak geri döner e, bu anlamda yani siyasal bastırılamıyor ama bastırılamayacak olanı bastırdığımızda e, geri dönüşü öngörülebilir şekilde olur yani bunu e, işte 80'lerde kullanılan bir şey alt sol politikaların nasıl geri döndüğüne bakabilirsiniz. Yani ya artık sol olarak geri dönmüyor. Ama başka patolojik konularda geri dönmeye başlıyor. Bu konusunda işleşeceklerden bir tanesi ne olduğunu sanıyorum. Bir tane de Beyza bir sözü sanırım. Ama benim dönüş tartışmasından göre ben şey bu çoğulculukla ilgili önerdiği Muf'la Lackpun'un aslında ilk kitabından beri Muf'un da bunu takip ettiğini düşünüyorum Radikal Demokrasi Vikli'nin. Orada çoğulluklar diye ortaya çıkarttıkları şey eşteallikler zinciri, eşterlik, eşteallik zinciri dedikleri bu kim ben, sizin konum dediğiniz benim kim kim toplu kim çoğu kimlikler siyasetti gibi bir şeyin eklemlenmesini öngörüyorlardı. Agonistik siyasette de bence bu, yani bundan açıkça vazgeçmiyor. Ee, orada da e, eklemlenerek bir araya gelen ve farklı edilen ya da de, dezavantajlı ya da avantajlı e, kesimlerin bir araya gelmesini öngörüyor ama e, Belki bir anlamda bu despot bir iktidara çıkacak. O, onun yerine tam net bir şey öneremiyorlar bence hiçbir zaman. O somut şeyi. Çünkü sistem önermiyorlar. Biraz da parlamenter sistem içerisinde yine bir anlayış önermeye çalışıyorlar bana kalırsa. Hı hı. Ee, e, ne diyecektim? Elon Musk's da zaten kendilerini şey diye eleştiriyor. Parlamenter çoğunluğu yakalamaya yönelik bir sol tandanslı hareket yapmaya çalışıyorlar ama bunu post bir şeyle yaptıkları için öne çıkıyorlar. Yandan aslında yaptıkları şey, yeni bir sistemden ziyade bir siyaset tekrar düşünmek başından beri. O hegemonya ve sosyalistlikte de sosyalizmden çok uzak bir şey içerisinde. Evet, o şeyi söylemeyi unuttuk ya da az burlamış olabilirim. Hı -hı. Gerçekten de Mufon'un enteklalkı diyelim, öyle büyük bir kokuş falan yaşamadığını söylememiz gerekli. 90'lardan önce e, özellikle bir dönemde yani, komünist e, teşhisinin eleştirisi ve hegelci marxinin eleştirisini yaparken daha sonra benzer e, çözüm önerileri e, ortaya koyarak bu sefer e, liberal politikanın eleştirisini yapıyordu. E, bu da beklenebilir bir şey. Çünkü esas segemonik haline gelen 90'ların başında itibaren bu liberal politikaydı. Lafı geçmişken e, daha 80'lerin sonunda bu, şey, bu sürüye bir Farkist ilişkilerinden de söz etmek gerekti. Max's rule sınıftan kaçış ee, çeşitli baskıları Türkçe'de yapıldığı halen bulunabilir. Ee, arkadan bir söz isteği vardı. Buyurun. Yani, yukarı, e, başka kitaplarını da okumadım da bu hafta okuma listesinde yani verdiğiniz şey Şimdi ben, ben de anladığım şey düşünüyorum. Yani, Atalizmada şimdi şinsizlik falan ki şey, ondan öyle bir şeyden bahsetmiyorsa yani evet. Orada da bir şey diyor yani muharebe, adversary demiş e bir iktidar var yani orada da bir çatışma var ama e, Antiloz Vadam daha farklı bir şey yani bu süp şey gibi, Hegel yani karşıtların birliği gibi öyle anlıyorum. kesinlikle öyle yani demin kendim yanlış mı anlattım e, bilmiyorum ama e, burada. Başka bir ben... şuda için hani bu haftaki okuma listesinde dayalı açacağım anlatımı. E, hayır hayır bekiyan ben anlatırken bir karışıklık olabilirim. E, bunun karşı çıktığı şey zaten bir çatışmasızlık arayışı. Agonizma zaten bir tutçatışma. Sağdı şey diyor <gülüyor> muhalefet. Yani muhalefet bir bir takip muhalefet. Çatışmasız bahsetmek yani. Durayım %0. Yok ya, Tekrar söylüyorum. Çatışmasızlıktan bahsetmez zaten. bu. Çatışmasızlık diye bir şeyin olmadığını, olmaması gerektiğini söyler. Agonizma dediği tam da budur. Yani antagonizma bir düşmanlık ise eğer, antagonizma agonizma çatışmadır ya da rakiplerinin işte karşı karşıya gelmiştir. Bu asıl şeyden geçen hafta tartışmıştık, ben yani çok o Türkçe çevreye üzeri durmak gerekli değil ama bir düşmanı yok etmesi siyasetinden ziyade o çatışmaların varlığı şeyini gerçekten e, önemser. Şimdi, e, şimdi evet. metin metnemiz e, bu anlattıklarından farklı olarak ya da bu tartışmalarından farklı olarak ek olarak e, altını çizmek istediğim bir şey var mı? Şimdi arada vermek istiyorum zamanlı iyi kullanmak için ondan önce belki kısaca tartışabiliriz. Bakar mısınız? Bu noktaları özetliyordu. En sonunda aslında buraya almadım kısında Arekten bahsettiğini görüyorsunuz. Peki ondan da söz etmemiz gerekli. Ee, Haber kendisinin sıklıkla karşı çıktığı e, bir e, düşünür. Yüzakereci demokrasi anlayışına karşı çıkıyor. Ama Muf da daha sonra önümüzdeki, göre, e, önümüzdeki ders göreceğiniz gibi, saat göreceğimiz gibi Ranciere'de. Ee, Alan Kim, politik anlayışına ve Kehner'e. Siyaset teorisiyle çeşitli açılardan karşı çıkar. belki bir, biraz bir konuşup bir, bir arayı verelim. Emre Ansiye'de bir Ansiye'de önce bunu konuşmuş olalım. Hannah Arendt'in politika teorisi üzerine herhangi bir çalışma ya da okuma yapma fırsatınız olmuş muydu? Buyrun. Kendini siyasi, <gülüyor> siyaset bilimcisi olarak tanımlar. Siyaset, siyaset bilimcisi olarak tanımlar. Açıklarımızın da uyguladığı gibi, Ayman davası ile ilgili Washington Postkastesi'nin belirli soru. İki davayı takip edilmesi ve onunla ilgili oluyordu. Radikal kötülük ve kötülüğü sıradanlığı belirteşi yani, Evet, e, arayacağım özellikle belki bir kitabından bahsetmemiz gerekli. O da 1950'li yıllarda yazdığı İnsanlık Durumu. Bu bahsettiğimiz Ayman davasını incelediği kitaptandır. Cihazlı bir, e, çok kapsamlı bir e, metin kitap ve e, Arantin özellikle orada başka yerlerde de e, ortaya koyduğu bir, e, işte, bir siyaset teorisi varmış. Söylediğiniz gibi kendisini filozof olarak adlandırmaz çünkü ona göre felsefi e, şey e, filozofluk çabasının arkasında kendini başkalarından üstün görme ya da işte hakikatin sahibi olma şeyi olabilir. E, Böyle Olabilir. Buna karşı bir şirket. <gülüyor> siyaset ürenemiş. kanat. E, ortaya koyan bir siyaset teorisyenin e, olduğunu söyler. Ve onun politika anlayışının da gerek muhtar tarafından gerek Krasya tarafından eşit söylemiştik. Şimdi e, aykları yemeyeceğim çünkü çok uzun tartışması gereken bir konu. Ama Arent sıklıkla bu yazarlar tarafından yine e, bir tür uzlaşma e, arayışında olan ve politikayı bir gerçek uzlaşma olarak tanımlayan bir düşünür olarak anlaşılıyor. Ee, MUF'un da burada ve bundan sonraki burada alınadığım sayfalarda benzer eleştirileri Arent'te yönelttiğini görüyoruz. Hatta politikayı yine bir uzlaşma olarak tanımladığına dair eleştiriler yöneltiliyor. Tabi bir şey Arent çoğu zaman liberal olarak adlandırılabilir Adlandırılır bazı şeyler düşünce tarafından. Ama pek çok bunu liberal fiyattan farklı bir noktadadır. Ve e, her ne kadar onun düşüncesi bazen müzakereci demokrasi teorilerini hatırlatacak şekilde kişilerin işte bireylerin birbirleriyle tartışması, kanatlerini karşı karşıya getirmeleri fikri üzerinden yürüse bile aslında kendisinin eleştirildiği kadar işte bir e, çatışmasızlık arayışında olduğunu falan e, söylememiz pek e, mümkün değildir. E, ve mesela şey, Fatma Mübektay'ın Arendt yorumunu okursanız eğer, dünyayı bugün de sevmek başlıklı, bu soruya tam da iyi bir yanıt verdiğini görürsünüz. Arendt bir mesela çoğulcu politika yapma çabasına değildir. Bir liberal anlamda bir uzlaşmaya götürecek bir çoğulculuğu ortaya koyma çabasına falan değildir. Bir çoğul politikadan bahseder. Bu belki agonistik politikadan ya da agonistik demokrasiden farklı çatışmaların o kadar çok vurgulanmadığı ama yine de farklılıkların sürekli olduğu ve o tartışmanın sürekli devam edeceği bir politikadır. Bu belki çatışma olarak anlatmaz sahip. Bu anlamda belki politikayı yine bir doyum noktası olarak tanımlar, ulaşılması gereken bir yer olarak tanımlar, bir ideal bir politikanın da vardır herhalde. Evet. Muftan farklı olarak, işte Ransiyer'den farklı olarak ama buna karşılık bu. Çoğu zaman sanatımın aksine bütün işte şeylerin her şeyin uzlaşmaya vardığı bir politika anlamında bir e, ideal politika değildir her şeye rağmen. O çoğunlukların farklı kanaatlerin sürekli kendi şeyinin e, varlığını muhafaza ettiği bir, e, yerdir, bir politikadır. Ki hocam bu politika anlayışını zaten gerçek anlamda uygula, uygulanabilir bir yer göstermediği için zaten liberal gelenekten farklılaşıyor. Evet. Böyle bir şeyi yok uygulandığı yer çok sınırlı. Ki bence bunu Ransiyer'den sonra da tartışalım çünkü tam da orada güzel bir başka bir noktaya doğru baharat tartışmasına getirebiliriz. Evet. mutlaka ilgili ekmek istediğimiz bir husus var mı? Ya da tartışma açmak istediğimiz bir nokta var mı? Belki hep beraber de bir şey yapılır. Hocam ben şeyi soracağım. Bu metinde tutkuların rolüne değiniyordu. Şeyi hani Zaten post markislerde genelde sizin de bahsettiğiniz gibi Marksizmin egelci yorumuna bir eleştiri var. E, bu eleştiriyi kimi yazarlar farklı filozofları referans göstererek farklı bir Marksizm anlayışının mümkün olduğundan bahsediyorlar. İşte bunlardan birisi de e, e, neyri ve şey hocam. E, Altuzer. Altuzer'in işte spinozacı bir Marksizm şey anlayışından bahsediyor. Burada da tutkuların gündeme gelmesi, tutkularının önemsemesi de bir anlamda çok ciddi işte Hobbes'cü ve Spinoza'cı titreşimler taşıyor. Hani tutkularıyla var olan insan geçen seminerde Ertan Hoca da bahsetmişti. Şimitin de Spinoza'cı şeyinden Move, bir alıntı bu konuda köklerinin beslendiği felsefili gelinikle ilgili bir referans veriyor mu hocam? Genel evet. Ya da bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi doğrudan Spinoza şeyi benim bildiğim yok ben kaçaklanayım. Yani neydi? esas şey o e, dekonstrüksiyon tartışması vardır bu Paris'teki neyde, neyde, neyde neyde, neyde, o dekonstrüksiyon tartışması aslında üçerde var. Salman çıkmışlar. Bu konu tercihistlerine dair ben de net tartışmalar olduğu, miksimler olduğu yerine bakılabilir ee, işte bir kere kendisini zaten post-yapısalcı gelenekle de ilişkilendirmek e, gayet mümkündür. Ve bu anlamda işte Artu Serci'nin e, e, farklı bir yorum olarak da aslında bu post-marsist e, yaklaşımlar kimi zaman değerlendirilmiştir. Ya kendileri bu şeyi bazen de reddetmişlerdir ama tabi bu aktar yorumdan, da yapısalcılığın mesela o büyük özneyi yeri reddetmesinden e, çok etkilendiklerini söylemek e, mümkün. Daha da bu yapı söküm, yapı bozul... E, konusunda yaptığı şeyle müdahale eee e, bu çerçevede belki eee incelenebilir. Dolayısıyla doğrudan bağı bilmiyorum ama dolaylı olarak bir eee bağlandığı olduğunu ben de e, düşünüyorum ve tam da aslında incelenmesi gereken bir nokta bu. İnsan doğası üzerine düşünmüştü. eee aklın yapısı olur. Bunları hesaba katan ve bunun merkezi bir yere, alan bir düşünür olması. Aziz Çet şey, evet. Hocam ben bir edebildiği yapmak istedim. Hmm. Ertan Hocamızla ilgili. Kendisi bu hafta Kursa Sıkarası Karşıcımda Derneği tarafından şimdide bir şimdide karşı kitabı ödüllendirilmiştir. Şimdiden olarak kendisini de size tebrik etmek isterseniz. Tebrik ediyoruz Ertan Hocamızı. ve zaman hadi bu Dün sonra da ee, Hocam Karşıcımda bir anlıyor açıkçası ben nasıl söylerim? Kant ya 1960'ların sonunda genç ve mutfağından bir filozof yapar. Kendisi bir diğer çok büyük filozofun yakın çevresinde bir öğrencisi. Ola Louis Althusser. Filozof kimiydi? Neden oldu? Louis Althusser, şey yapısalcının en önemli bir temsilcilerinden biri ve bir yapısalcı marxist yorum. Ee, geliştiren en önemli kişi. Kendisi hatta 1965'te Aküster'in derli değil Kapital'i okumak başlıklı kitabın bir parçal yazarından biri. Kitapsa aslında zaten bir seminerin şey nasıl diyeyim gözya çevirmiş hali olarak ortaya çıkmıştı ve bu seminerin en önemli katılımcılarından biri de yine 1960'ların ortasında Jacques Ransier Artık güzel <gülüyor> bir Fransız-Komünist <gülüyor> Partisi düşünür. O da Hegel-Cimarsizmleri hep ediyor daha 1950'ler şeyde, 60 yıllarda. O dönemde zaten yaygınlaşmaya başlayan akım olan yapısalcılığı benimsiyor. O da bir, işte daha önce gördüğünüz düşünürlerle bazen kıyaslanacak bir şekilde bir özne ya da tarihi büyük bir öznenin yapması anlayışını reddediyor. Ama e, bunun yanında yaptığı başka bazı şeyler de var. Mesela Ardüster bazı ikiliklerden bahsediyor. Bilim ve ideoloji arasında bir ikilik mesela. E, ve bilimi ideolojiden ya da bilim felsefeden üstün görme eğilimler. Ya da Ardüster yine hakikati kitlelerin eylemlerinden, kitlelerin söylemlerinden üzgün görebiliyor kimi çalışmalarından. Ona göre ee, bu nedenle ee, çeşitli eleştiriler de almaya başlıyor. 1960'ların sonuna doğru çok çeşitli öğrencileri artı bir hesaplaşmaya girmeye başlıyorlar. Hem onun Fransız Komis Partisi'ne bu 60 yıllarda veren çok bir destek hem de bu kurduğu hiyerarşiler ve özellikle de ciddi hareketlerini küçümsemesi Arthusser'in öğrenci tarafından reddedilmesine yol açıyor ve rededen en önemli kişilerden biri de huyudu. Bu saatte inceleceğimiz Jacques Rancière. Rancière'e göre Arthusser pek çok başka Marksist ya da Marksist olmayan filozofun yaptığı şeyi yapmış ve ee, bazı insanların diğer insanlardan daha bilgili ya da bazı insanların hakikate insanların işte gerçekliğinden daha yakın olduğuna dair bir yanılsama içinde gelmiş. Ve ransel göre bu tam da reddedilmesi gereken bir düşünce. reddedilmesi gereken bir felsefe anlayışı. Çünkü ona göre insanların zekası arasında, insanların işte fiyatı arasında bir diye derşi şey yapmamız mümkün değildir. Bir filozof, bir sıradan insanın zekasıyla ya da işte söyledikleriyle her zaman üstün değildir. Ve sıradan bir insanın söyledikleri, söylemeye çalıştıkları daha birer bir düşüncedir. Ve bunlar dikkate alınmalıdır. Razyer 1970'de ikinci yarısı boyunca bu söylediklerini biraz önerdi. Ee, faaliyete döküyor. Ve çok kapsamlı arşiv araştırmaları yapıyor. Tabii o Mesela giriyor, 1830'lu yılların e, Fransız işçilerinin çıkardığı gazeteleri tarıyor. Çok ayrıntılı bir şekilde ve o denedik işçilerinin ya da zamaatkarlarının veya işsizlerinin, kadınlarının nasıl bir söylem geliştirmeyi incelemeye çalışıyor. E, ve bu yoğun kapsamlı faaliyetinde birkaç sonucu var. Bir dergi çıkarıyor bütün bu 72. yarısı boyunca. Birkaç tane kitap yayınlıyor. İşçilerin e, sözü veya proletarilerin gecesi gibi başlıklar. Ve bu dönemlerden itibaren yavaş yavaş artık sonraki dönemlere de damgasını vuracak olan e, bazı fikirleri e, görmeye başlıyoruz. Evet. Tıpkı muf gibi, tıpkı artüsel gibi, tıpkı başkaları gibi, tıpkı hegelciler gibi özne nedir, tarihi tarihin öznesi ya da özne nedir, faili ya da failleri kimlerdir, nelerdir, bunu sormaya başlıyor. Efendim yanıt da şu, tarihin bir büyük, tek öznesi yoktur, yine çok sayıda öznesi vardır, her bir bağlamda, her bir özgürlükte o özneler, failler değişebilir. Ve tarihte her zaman bir yandan bir kurulu sistem olagelmiştir bu çeşitli toplumlarda. Diğer yandan da bu sistemden dışlanan, bu sistemin içinde kabul edilmeyen, politik yaşamın içinde kabul edilmeyen, ama politik yaşamın bir eşit öznesi olmaya çabalayan şey insanlar, gruplar, kişiler olmuştur. Ve tam da buradan yola çıkarak, politik olan üzerine ve e, demokrasi üzerine e, ve başka şeyler üzerine düşünceleri geliştirir. Başlangıçta 70'lerin ilk yarısında, 70'lerin çoğunda Marksizmi mesela doğrudan doğruya reddetmez. Bütün işte Marksizme karşı yönelttiği eleştirilere rağmen kendini halen bir Marksist gelenek içinde konumlandırır Zamanında 80'lerden 90'lardan itibaren Marksizmi ilişkisi daha şey hale gelecek karşı tarih gelecekti. Ee, şimdi onun söylediği şu. Bir Marksistler bir sınıf savaşından yola çıkarak tarih incelemeye çalıştılar ve bu önemli bir çabaydı. Marksistler sınıf savaşından yola çıkarak politikayı incelemeye çalıştılar. Yine bu da bir kalbiyel çabaydı. Ama yine de eksik bir bakış değiştirdiler. Ya Artüksel gibi işte bazen hakikati kitlelerin eylemine ...daha üstün gördüler ya da bazı ezilen ya da sömürülen sınıfları diğerlerinden daha özne gördüler, daha fail gördüler. Marksistler işçi sınıfını, bir büyük sınıf olarak sınıfın, şeyin, tarihin öznesi, tarihin faili gömç olabilirler. Ama işçi sınıfın dışında kalan kimin grupları, tabakları, şeyleri aşağıladılar. İşte nunken dediler sınıf dışı unsurlar diye. Zanaatkarları bazen önemsemediler, bazen bunlar zaten gericidir veriler. Ee, dilencileri pek önemsemediler işte, tam şey olmadı e, mesele etmediler vesaire. Velhasıl aslında gerçek anlamda sınıf çatışmasını da dikkate almadılar. Oysa sınıf çatışması politikanın bir temel unsurudur, politikanın hatta kurucu unsurudur. Ama Marx'ın anladığı dar anlamlı bir işçi sınıfının Urvazi'yle evreçli sınıflarının diğer egemen sınıflarının çatışması değil. Erper, özellikle eşitlik talebiyle valiyette bulunan ve kendini özneleştiren sınıfların çatışmasından bahseder Ranciere. Biraz açmaya çalışacağız. Bir kere Ranciere özellikle 1990'ların başından itibaren politika tanım yaptığı politik ya siyasal olan sonum yaptığı eserlerini yayınlamaya başlıyor. Ve e, bunların başında da 1990 tarihli siyasalın yıllarında. Kreisimda diyecektilerhalb değil mi? Kreisimda diyecektiler. O var, o yani çok temel bir şey, sorun değil. Eee muhtacı zorlara temel değil. E, bu ben aldığım metin e, okuma şeyimizde yalan bu siyasetin kıyılarında ya daha sonra yapılan bir ek aslında sanırım 96'ya ait işte, kimin birde yenlenmiş e, kitap kapsamını ala şey bir yandan da <gülüyor> kısa bir e, kitap yani artık okuyabilirsiniz burada bir kere e, en baştan itibaren özne kavramı üzerine düşündüğünü görüyoruz. Tıpkı Muf'un yaptığı gibi, tıp, tıpkı ee, başkalarının yaptığı gibi. O da yine Muf'un yaptığı gibi liberal demokrasi anlayışını eleştiriyor. Hatırlayalım yine işte Soğuk Savaş'ın sona erdiği, Sovyet Birliği'nin yıkıldığı dönem, kimi liberallerin işte liberalizmin nihai zaferini ee, ilan ettiği dönem, Muf gibi lanciyere göre bütün bunlar bile sakladıklar ibaret yine demokrasi demokrasinin gerçek modeli olmadığı gibi tamamen öyle zafer kazanan bir model falan değildir. Buna karşılık gerçek anlamda demokrasidir. Politikadır, politik olanıdır. Bunu e, düşünmemiz gerekir. E, mutlu politika arayışından, mutlu polis düşlerinden bazen alayla bahseder e, Ranciers ve bunların gerçekte, hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini söyler. O da dolayısıyla çatışmanın aslında bir temel olduğunu düşünür e, bu şeyde bütün e, bu politik süreçte. Bildiğim kadarıyla kendisinin e, şimdiden doğrudan etkilendiğine dair bir şey yoktur. Ertan'ı rağmenin burası. Evet, e, yani Mustafa burada farklı bir e, noktadayız. Ve e, çok çeşitli e, şeylerden, noktalardan yola çıkarak kendi e, politik teorisini e, geliştirir. Bir kere onun eserini okuduğumuzda birkaç şey çok iyi bildiğini görürüz e, Antik-Yunan demokrasisine. Son de ve onu çok iyileştiren bir açıdan incelerdir. Tabii ki Arendt'te piyasayı çünkü ancak Arendt'te de çok çeşitli esenlerinde Antik-Yunan polislerinin önemine dair bir vurgu vardır. Ama Arendt bazen işte bunu o kadar bir şey model haline getirir ki e, ben eleştirilirlikten uzak demeyeceğim ama şey bir e, temel bir getirir. Ama e, Nansiye'de bu antiküman demokrasisi yine e, eleştirilir suyu yerine geçirilen bir tarihsel örnektir. Bir de 19. yüzyılın e, işçi hareketlerine ya da diğer ezilen e, gruplarının, tüptelerinin hareketlerine çok hakimdir. E, Ransiyer tahmin edebileceğiniz gibi ve oradan doyla çıkarak yine bu fikirlerini geliştirir. Ee, sürekli olarak şu vurguyu yaptığını görürüz. Toplumda kaçınılmaz olarak eşitsizlikler vardır. Sınıfsal eşitsizlikleri içeren, başka türlü de eşitsizlikler içeren, hiyerarşiler, tabakalaşmalar içeren bir toplumdur. İşte insan toplumları. He bu eşitsizlikler içerisinde oluşan toplumlarda bazen eşitlik yanılsamaları ortaya çıkabilir. Özellikle 19. yüzyılın başlarından itibaren bunu çok görürüz. Toplumda her türlü eşitsizlik vardır. İşte ezilen işçiler, ezilen kadınlar, e toplumdan dışlanan e dilenciler veya ırkçı işte e politikalar sonucunda ezilen kişiler vesaire. Ama sık sık artık kağıt üzerinde eşitlikten bahsedilmeye başlanır. Aydınlanma çağında başlamış bir şeydir aslında belki daha da öncesinde ee, işte bir soyut birey anlayışından ve soyut eşitlik anlayışından e, yola çıkan ve toplumdaki eşitsizlikleri bazen görmezden gelen, bazen işte onların uzak bir gelecekte zaten ortadan kaldırılacağını söyleyen bir görüşler. Hadi söyle tam da bu eşitsizlik gerçeği ve eşitlik yanılsaması arasındaki gerilim e, günümüz liberal demokrasilerinin de günümüz politika anlayışının da başlıca sorunudur. Liberaller ne yaparlar? Bir yas üzerinde bu eşitsizlikleri yok sayarlar. Artı yine bu eşitsizliklerin günün birinde uzak bir gelecekte ya da çeşitli düzenlemelerle ortadan kaldırılabileceğini düşünürler. Üst müdahalelerle, kadar müdahalelerle bunların ortadan kandırılabileceğini düşünenler vardır. Oysa durum böyle değildir. Durum çok daha karmaşıktır. Ee, bir kere madem toplum, toplum bir eşitsizlikler alındır. Buna isim koyalım. Polis. Polis biliyorsunuz. işte siteler eski memdeki kent yapılanmaları. Devletle deneyeyim şimdi. Devlet birazdan modern bir ee, polis. Ranciere'nin verdiği anlamda polis, tam da bu eşitsizlik içeren toplum ve bu toplum içinde ortaya çıkan kurumsal yapılar. Günümüzde devletler, eskiden polis yönetimi, orta çağda imparatorluklar, şehir devletleri ya başka şeyler yapılar, yapılar. ama her durumdan eşitsizlik içeren bir toplum ve bunun üzerinde kurulan bir yapı. Buna karşılık bir de başka bir şey var. O da politika Politikada bir özgürleşme ile aslında özdeş olarak yani eş anlamlı olarak kullanmış şeyde özgürleşme dememiz bile hatta daha doğru. Yani emancipasyon Nasıl Burada özellikle özgürleşmeden daha farklı bir boyutta olduğunu belirtmek istedim. Yani liberal anlamda özgürlüğünü elde eden bireylerin özgürleşmesi değil, çok daha kapsamlı bir özgürleşme. Kendi işte konumunu, işte şeyimi, biz karşısındakiyle iş hale getirerek bir emasilde olmak özgürleşme talep. Orneğe bu polis içindeki eşitsizliklerden kaçınılmaz olarak, kimi tarihsel dönemlerde, kimi özgürlüklerde eşitlik talepleri ortaya çıkar. 19. yüzyılı düşünün. Avrupa'dasınız. 1830'lardayız Fransa'da işte büyük Fransız devi olmuş, değil mi? Büyük bazı dönüşümlerde yaşanmış. İşte Napolyon gelmiş gitmiş, ee, imparatorluk kurulmuş yıkılmış, tekrar bir krallık kurulmuş bir parlamentoda var. Hatta bu parlamentoda, şey bu, o dönemin 1830'lu yılların krallığının bir anayasal metni de var. Anayasal metinde işte bir yandan kraldan bahsediliyor, bir yandan parlamentodan bahsediliyor, bir yandan da insanlar eşittir. Yani. Topluma bakıyoruz. Çok büyük sınıfsal e, uçurumları, şeyleri falan geçtim. Bu eşit olduğu söyleyen insanların çok önemli bir kısmı parlamentoya hak edilmiyor. Seçmen olarak da. İşte seçilen olarak da. Ve herhangi bir şekilde onların aslında bu polis alanındaki varlığı gerçekte pek şey değil. E, Karşımızda değil. Gördüğünde bir işte eşitlik var. Ne yapıyor o işçileri ya da zanaatkarları ya da işte diğer dış işçileri? Çeşitli yollarla eşitlik talep ediyorlar aslında. O poliste varda o polis yönetiminde kendini işte gösteren veya o polisin kamusal alanlarında etkin olan kişilerle bir eşit statü talep etmekte kalmıyorlar. Bunun için çeşitli eylemler yapıyorlar. Tam da bu eylemlerin, tam da bu işte çabaların adı aslında özgürlükim ya da politika. Bu da her zaman devrimleri düşünmeyin. Devrimler de. Tabii ki, Fransiyelere bu politikanın bir parçası, eşitlik tablolumu parçası, ama çok daha farklı, bazen sembolik ama her zaman gerçek bir boyut taşıyan başka şeyler de bir parçası. Fransiyelere bir örnek şu: O dönemin proleterleri, o dönemin işçileri, belirli şehrin nizip yerlerinden çeşitli yollarla da uzaklaştırılıyor. İlen girmeleri engelleniyor, ee, bazen işte polis kuvvetiyle engelliyorlar, bazen işte zaten gitmeyi bile istemiyorlar, o kadar uzaklar o, o kadar ortamlara. Ama Nancy misafiz oturtularda şunu keşfediyor, yani o yaptırılan arşiv araştırmalarında. Kimi proleterler? İnanına gidiyorlar. Akşam gidiyorlar, normalde istenmedikleri bir meydanda içkilerini alıyorlar, içiyorlar ve biz aslında sizle eşitiz diyorlar. Bu da bir tür özgürleşim aslında Ranciere'e göre. Çünkü biz sizinle eşit özneleriz deme çabaları var bu insanların ve bu süreç içinde aslında kendi özgürleşimlerinin, kendi eşitliklerini yaşıyorlar. Politika tam da budur Ranciere göre. Ve nedir? Karşımızda bir rakip var. Rakip oyunun içinde. Rakip poliste görünür. Rakip poliste önemli, ekip polisi bir şey biz de onun oynadığı oyunu oynanmak istiyoruz. Biz de onun gibi önemli olmak istiyoruz. Biz de gerekirse görünmek istiyoruz demek. Ve böylece bir politika tanımının yine çatışmayı çayan, çatışmadan doğru yola çıkan ama bu sefer eşitlik talebiyle yürüyen bir politika tanımı olduğunu görüyoruz. Hocam, o eee politika ile politik olan arasındaki bir e, farktan bahsedik. Prada'da güzel yani düzeltilebilir yani şimdide politika politik olan temel moddu. Dost ve düşman kategorisi bağlamında e, ahlak gibi ve benzer şey bunları indirgenemeye. Politika bunun daha çok konumlaştığı, kurumsallaştığı bir şey. Sanki Rancière'de Schmitt'te politik olan e, politikaya özdeş bir e, noktaya evriliyor. Şimdi tabii ki politikaya ise polise özdeş evet. bir noktaya biraz karıştırdığım bir bir şey, ransi yerde politik olan bu ikisi. Politik olan. Hmm. Evet. O yüzden şimdi şey yapalım. Farklı gelenekler, farklı terminolojiler, ikisinin yani şey e, arasındaki bağla yani o mekiği. Farklı bir tasmanımız olur, buyurun. Karıştıracaksak löponu da ekleyeyim. Yani, evet. ee, yani, yani daha da kapıyı karıştırmak istiyorsak. <gülüyor> ee, çok var bir kökden tutun da Rort diye şey yani. Yok yani... Yani <gülüyor> alpalarla evet suretiyle karıştırmak daha <gülüyor> olası. Yani birbirleriyle ilgili de örtüşmeler. Ama önünde olan Aylın'ın yapılmış olası. Evet. Yani, bu ay önemli ve Aylın kendisi bile belki başlı başına bir şey, seminer konusu yok, tasman konusu olabilir. Erkan'da da daha önce açmıştık. Aristoteles'in kendisinde var böyle bir ayrım. Yani, politeya, politezma diye bazen aynı bazen farklı şeylerden bahsederken yani Aristoteles acaba böyle bir şeyden bahsediyordu. O da evet, konuşulur. ya da benim son zamanlarda çok üzerinde düşündüğüm Avrupa dışı düşünce geleneklerinde işte politik olan vardır, politika vardır ya da ne vardır? Evet, yine bu sorular üzerine sorarken yine düşünmemiz gereken konular. Hocam bir şey yapalım. Buyurun. Ee, bir şey yapıyorum Eşitlik bir yani zaten gibi anlaşılması da talep olarak değil, de, aksiyom olarak, yani eşit aksiyomu. Yani aslında şey, söyleyecek yani nasılderim bundan bir şey. Kesinlikle öyle. Ya bu ne oldu? On eşitlik mi yani? Eşit aksiyomu e, ve burada, yani zavuflu ve yoksulların da Batı tarzı resimindeki sosyoloji sanatından oluyorlar da bahsediyor. E, iki tane İngilizce basınları son sözde güzel bir şey yapıyor. Kendisinin de o kitabı yazarken e, çeşitli e, yani derken yalpaladık demeye getiriyor yani. Çünkü iki tane şey var. Birisi Cumhuriyetçi pedagoji diye tarif ettiği. Şu an eşitseyiz ama işte eşit olacağız. Yani eşit, eşitliği geleceğe koyan bir anlayış var. diğeri Diğeriyse demokrasik pedagoji diyelim. O da e, eşit değiliz, farklıyız. Ve farklılıkların görevliği içerisinde herkes kendi halinde yaşasın. Yani o farklılıkları, o eşitsizliği farklılığa çevirme şeyi var. Ransia'nın burada daha eşitlik bir aksiyonudur. Yani bundaki şeyi niye Aslında partisizm, şey de diyeyim buyuruyor, partisizm bir şey, işte kafe emeği, kod emeği tartışmalarına kadar giden bir boyut var. Ama şu, yani biz zaten eşitiz. Yani işçilerin demeye çalıştığı şey galiba bu. Yani Ransia'nın işçilerin içerisinde sömündüğü şey de olur. Yani işçiler, e, eşitliği ileride elde edildik bir şey olarak değil bakın biz de sanat yapıyoruz, bakın biz de kişiye de yazıyoruz bakın biz de sanatdan e, anlıyoruz bu ne demek? aslında entermekvöl eşitlik dediğini Ransier'in yani eşitliğin tek e, e, zemini ya da tek e, kabul edinir açıklaması olarak sunduğu entermekvöl eşitlik entermekvöl eşitlik eşitlikte sürekli kendini vaat eder ama sürekli de farklılaşmaya ve e, Eşitsizliğe doğru gider bir aforya, yani eşitliğin aforyaları, yani açmazları dedi yani açmazlara olduğunu söylüyor diye ee, şey yapalım. Buradan bu politika, politikayı estetik ve duyularını paylaştırmak, yani, yani e, ilişkisinden baktığımızda e, Ransi'nin politik olanla politik ayrımını çok farklı bir gelenek kendi içinde inşa ettiği, yerde. yani arşı belise kadar bir renk eden, yani uzlaşmazlığı içinde çok farklı şekilde konumlandırdığını yani estetik bir uzlaşmazlık söz konusu. Yani görünür olan, görünmez olan, duyulur olan, duyulmaz olan, olan ya da kölelerin sesiyle yani biz Türkçe'de bir şey yapamıyoruz da yani özgür insanların konuşmasıyla kölelerin sadece kendi acı ve has duygusu yani hani africanlar kedi gibi işte hani herhangi bir köpek gibi hani bu yürün havasının cihaklaması gibi, köleler yani böyle, işte o da diyor ki hayır, burada bir entetiketör eşitlik vardır ve yani bu duyulur olanlar, estetik olanlar paylaşımın uzlaşmazlığı. Bu aradaki, yani çok daha farklı bir yerde estetiği tahmin ediliyor siyaseti. Yani tutkulardan ayrı olan Müşter, estetik ve estetik sanat rejimi denildiği, modernliğin çok başka bir anlatısı içerisinde değerlendiriyor. Evet, çok doğru ve çok güzel tamamladığımız aslında istediğim şeyleri ve zaten transferin daha sonraki işte 90'lı yıllarda 2000'li yıllardaki, 2000 yıllardaki televizyon üreticilerine de baktığımızda tam da tüm bu işte şeyin çeşitliliğin o estetik boyutları dediğimiz konunun çok çeşitli açılamlarını görürsünüz. Edebiyatta işte şeyde görsel sanatlarda başka şeylerde bu şeylere inceler, bu konu bu, inceler. E, eşit talebi konusunu düzeltmeniz de aslında da mutluyuz. Bunlar şey e, söyleyken e, her seferinde eşit talebi ve olma şey e, faaliyeti e, diye özellikle söylemiştim. Gerçekten de bu işlerin kendilerini zaten eşit olarak tanımladığı anda ya da öyle bir e, şeyde e, süreçte bu girişim yaşandı ve politikanın e, yaşanmasından e, bahsediyor Lansier. E, şimdi. Bu noktadan itibaren tabi e, şunu da söylemek lazım. E, bu, mesela bir anıtı yapalım. Özgürleşme süreci herhangi bir konuşan varlığın herhangi bir başkasıyla eşitliğinin doğrulanmasıdır. Bu süreç daima kendilerini bu eşitliğin ilke olarak ya da sonuçları bakımından tanınmadığı bir kategori emekçiler, kadınlar, siyahlar ya da başkaları adına işleme konur. Ee, biraz burada eşitlik vaka, vakalarının inşasından bahseder e, Ranciere. Ve bu basit bir anlamda işte tanınma süreci falan değildir ya da işte bir, bir konum elde etme falan bir şey değildir. Özdeleşme sürecidir. Özdenin bizzat kendi hale özde haline gelmesidir. Bu grup şeyde ya da e, grupları. Ve politikayı bunun üzerinden tanımladığı gibi Ranciere mesela demokrasiyi de bunun üzerinden e, tanımlar. E, Demokrasi nefreti mevzusunu alırlar Demokrasi nefreti tam da bu fikirlerini adet olarak inceli bir e, kitap ve şeyden yola çıkarak işte e, bu yine 30 yıllardaki bu görünümdeki şeylerden. E, görüldeki eşitlik ve e, gerçekliği eşitsizlik için e, gerilinden yola çıkarak bu demokrasi konusunun konumundan dönümeyen canalar. Yani burada demokrasi mefreti ransiyelik kendisini demokrasiden nefret etmesi olarak falan e, anlamıyoruz. Yani mesela bu, bu biraz daha Dünya milyar kere yani bu yani anladığım daha fazla meyip olduğundan falan bahsetmişti. O benim ilgili mi çekmişti yani şu anda? Yani günlük politikaya sıkıştırmak dağlamadığını söylemiyorum ama yani bu bir eğilim mi diye çok basit merkezci bir yorum olarak herkeste despotizme daha yatkın olduğu görüşü vesaireyi biraz destekler mi diye dedim aklım çok. Yani benim okum, okumamla e, burada ya, Rasye'nin yaptığı eleştiriyi e, bahsettiğimiz süre ülkelerde ya da başka yerlerde demokrasinin tam böyle bir prosedüre sınırlı kalması. Hı. Ve e, dolayısıyla aslında polisin bir parçası ve polisin kurumlarının bir e, parçası olarak görülmesi anladığı demokrasi. Ve bu demokrasiye karşı oluşan fikirler de işte demokrasinin çelişkilerine dair ortak olan fikirler de aslında bu tür bir, nasıl yani bunu kullanmaz belki ama e, haram canlandı bir sahte demokrasinin e, görüntüsü olarak bir şey, demokrasinin değiştirisi. E, ve bu ülkelerde de işte insanların e, yani... Demokrasi denizi bir oturta yakın olması resmen bu tür şeyler tam da polis kurumlarının aslında politikanın ibaresi, politikanın polis kurumlarını ibareti olduğunu bir sonucu ve burada e, politikanın özgürleşimi olarak kabul edilmemesi olarak muhakkak biriz. Şimdi e, bu vaktimiz de varken metne de tekrar de bakalım isterseniz Ransiyar'dan e, alınır mısla? Siyaset üzerine politikalar üzerine 10 test ulaşıklı e, şeyden ve bu siyasal kıyısını ek olarak konmuştuk e, bir kısımdan e, küçük bir parça verdim. En baştan çok meşhur bir sözünü söylüyor. Siyaset ya yani da politika uygulanması belindir. Ve kendi kendisiyle tanımlanabilen bir politikadan bahsediyor ve bir tanım da Politika kendine has bir özne tarafından bir eyleme geçirilen ve kendine has bir akılcılığa bağlı olan, rasyoneliteye bağlı olan özgür bir eyleme tarzı olarak kendi kendisiyle tanımlanırdır. Ve burada politik tanımlarken politik ilişki ve politik özne kavramların da hemen aynı şeyin kullandığını görüyoruz. Veyasılığı politik özne, özneleşme ve özgürleşim kavramları politika tanımından zaten ayrıca şeyler değil. Bir diğer noktada şu politikayı iktidara sahip olma mücadelesiyle ve iktidar pratiğiyle özdeşleştirmek onu daha baştan mesnattan düşmektir. Burada demokrasi konusunda ne yine gelebiliriz. Aynı şekilde demokrasiyle bir şekilde işte çoğunluk olanın ya da çok sayıda partinin bir şekilde iktidar olma mücadelesine girmesinden ibaret bir şey olarak görürsek yine bu sefer demokrasiyi hesabında konuşuyoruz. Ve, e, ve aslında burada daha farklı bir şey görmemiz gerekir. Bu tabii çok Tartıştığımız bir şey, ancak ilkel iktidar tanımlarıyla da ilgili bir e, tartışma vardır tabii e, politik e, teoride. Kütlerin sahip olunan bir şey olarak tanımlanması ya da örneğin kütler de bir tartışma mı bu şeyden? İlk kez bir ugravo olarak kütlerde bir dilin elinin altından girmiş. Hani kütler kelimesini Cümlenin içinde kullanılır mesela bir şey diyeyim, iktidar geçer. Daha gündelik hayatta mı yani gerekirse, ya kafe mi o yaptı? Geçin erkek iktidarı yaptı, yaptı. <gülüyor> çok bir şey olsun. Erkek hemen iktidar diyorlar ya. Yok şöyle diyelim. Mesela şu parti iktidara geldi deriz değil mi? İktidara sanki bir yermiş gibi. Doğru evlenişte iktidara gelir gider. Ee, de. İktidar sarsılır. Sanki bir binadır. Ee, veya efendim tek başına iktidara geldi. İktidar oldu. Bazen iktidar olunur. Yani şeydir bazen ya da bir kişi e, gibidir bazen bir e, şey gibi oluyor elinde tutulur evet ya da e, işte idare elinden aldı, idare elinden kaybetti bıraktı, de gibi e, alım verde bilen e, biz nesneymiş gibi ha bunun dışında da çıkan bir şey var orada mesela kupa da çok gördüğümüz ne ilişkiler idare Pek çok birçok düşünüyordu tabii ki var ve e, e, şey hocam. temel e, hocam buraya gelmiş yani burada da siyasal özneyi düşünenebilir kılan siyasal ilişki. Evet. İlişkiyi öne alıyor. Hı -hı. Ki, e, bu zaten bekleniyor bir şey. Kendisi Hı -hı. yasalcı, formasyon olan bu politeratür ve tabii ki çok hakim olan bütün bu tartışmaları da takip etmiş biri. Ve e, bu da zaten kaçınılmaz olarak onun düşüncesinde bunu, e, bunun izlerini görmemize neden oluyor bir ransiyer bir postyapı salgıları değil üstelik yani bir şey ee, onlara alınmaz. Ee, evet. 140. sayfanın başlarında itibaren Aristoteles metinlerinin kitabı genişleten eski Yunan polisinin ve politikasının diyelim Leos Strauss ve Anna Arendt'in yorumları üzerinden yapılan okumasından dayandırılan bazı yorumlardan bahsediyor. Ve diyor ki, genel olarak bu okumalar has siyasal düzeni, salt yaşamanın düzeni olarak kavranan zen, zeyne, karşı olarak evuzen, yani iyi yaşamak düzeniyle özdeşleştiriyorlar. Ve Ranciere göre bu bir sorun bu seminerimizin en başına dönen tam da aslında Nuf'un gördüğü rasyonalizm sorunu daha tespit rasyonalizm sorunu de tespit ediyor. Çünkü bir iyi yaşam arayışı saadet arayışı bir saadetle iyi yaşamla bir doyuma ulaşan e, toplum arayışı veya çalışmaların tam olarak ortadan kalktığı bir toplum arayışı olarak politikatta ama e, Rancière'ın üretilebileceği bir şey değil. Çünkü yaşamla ilgili bir şey olabilir politika. Ya yani da o yaşam içinde, o eşitlikler içeren yaşam içinde bir eşitlik şey olabilir. Ee, ortaya koymak e, süreci olabilir. Ama iyi yaşamda sınırlı bir şey olamaz. Buradan yine bir e, aray paransı açabiliriz. Geçen ee, bu yalnız e, zaten öyle dedi. Aristoteles'in metinlerinde bu yorumu yakalamak çok da zor değilmiş gibi duruyor. Şimdi bizim bu dersler önceki Harekat Felsefesi'nde bir konu bir konu olmuştu. Orada bayağı da siyasal siyasetin Amazon iyi olan hayatı yakalama onun uğruna bir hayat yaşama olarak diğer bütün bilimlerin neredeyse asli asli olanı da film olarak anlatılıyor orada. Yani hı. Bu Aristoteles'ten olan bir vurgu. Evet. Bu da bir bekliyoruz zaten. Zaten tabii ki Tüteres de var. Zaten öyle tanımlanıyor. Evdeymon ya da başka şeyler. Ama burada şeyin reddettiği Ranciere'nin reddettiği bir tam burada bahsettiği türden bir katıksız siyaset anlayışı ya da politika budur, başka bir şey değildir. diye bir tanım yapma ve çabası. Ve özellikle de aslında tam da bir yandan polisle politikayı özdeşleştirip, diğer yandan da işte böyle bir polisi yüceltme çabası. Çünkü sonraki dönemde yapılan işte bazı polis güzellimlerinde şunu görüyoruz, işte polis dörtbaşı mamuş sorunsuz bir sistemdi, işte yapısıyla, şeyle, e, kurumlarıyla varsa ya da işleyişiyle ve bir şekilde aslında insanların eşit şeyler içine girerek, e, iletişim içine girerek e, iyi yaşama, saadete doğru da yöneldiği bir e, sistemdi değil. ...bunu politikanın bizzat kendisi ve iyi modeli olarak övenleri e, aslında eleştiriyor. Ve sorun da aslında tam da politik olanın basitçe ve katkısızca devletsel olana indirilmesi... ...ve böyle bir işte iyi örnekten bahsedip, böyle bir iyi örneğe ulaşma e, çabası. Ee, yine... Eski Yunanlı şeyinden hareketle, örneklerinden hareketle Arendt'e başka bir eleştiri de burada e, yöneltiyor. Arendt mesela e, Homeros'tan alıntılarla ya da e, başka şekillerle sanki işte o eşit yurttaşlar arasında ortaya çıkan bir faaliyet olarak, bir eylem olarak politikadan e, bahsediyor. Oysa şeye göre e, Ransiye'ye göre, evet. tam da eski Yunan metinlerine baktığımızda ee, şeyin, ee, politikanın ya da polisin aslında bir yönetme ilkesiyle beraber tanımlandığını görüyoruz. Yani öyle evlilikin var olmadığı, insanların eşit bir şekilde bir araya geldiği bir yer falan bir polis. Buna karşılık Arche'nin var olduğu bir yer. Ve Arke tam da etnolojik olarak baktığımızda Önderlik etmekle, önde yürümekle aslında karşılaşılacak bir e, kavram. Ve aslında bir böyle bir polis güzellemesi yapmayı reddediyor Ransiyer. Kendi e, şeyiyle, e, kelimesiyle, kendi sözleriyle ve e, daha farklı bir şey yapıyor ve bu noktada polisle politikanın arasında e, yaptığı ayrım gündeme geliyor. Çok ciddi bir eleştiri getirmiş. Hocam, Antikyona'da ya. yapısın. Ciddi anlamda yapsam. Ya sadece antik değil de şöyle bir zaten bütün var olan işte eşitsizlikler içeride topluma eleştiri getirdiği gibi işte toplumun üzerinde yükselen e politik kurumlara da bir e eleştiri getiriyor. Ha, belki daha da sert eleştirisi e polisi sanki sorunsuz işte şeymiş e bir modelmiş gibi yücelten işte gibi e gösteren yorumlara karşı yani antik Yunan'ın kendisinden ziyade bence bu da şey geliştürüyor. Antik Yunan ıı, idealizasyonunu geliştürüyor ıı, diyebiliriz. Isimleri... Yani antik dönemindeki daha önceki yani ama özellikle bu dönemde bir antik Yunan'ın bir şey olarak göründüğünü biliyoruz. Hı? Ki yani buyurun. Mesela hocam Sokrates'in de e, <gülüyor> polisten ayrılmaktansa ölmeyi tercih etmesine dayanan bir anlatı var. Burada da bir polis şeyi gö görmek mümkün olabilir mi acaba? Yani polise bağlılık polisin, polis yaşamının üstünlüğü. E, o tabii farklı bir şekilde bekliyorum bir yani yine e, tartışabiliriz de o, orada mesela tabii biraz daha hani bu polis yapılanmasının zaten insanın ait olduğu bir e, şey olarak tanımlanması hmm. ve yani burada e, insanın onunla varoluşuna alışması ama düşünüyorum e, yani, tabii. Evet. Bir diğer şey ki e, Sözü biraz da sizlere bırakmak istiyorum ama şunu da söylemeyi isterim. Şimdi bu emansipasyon özgürleşme, özgürleşme kavramlarına raç verilen demokrasi ve çoğu zaman da politikayı bu beraber tanımlamaları, bu özneleşme ya da işte çok çeşitliği, çok öznelerin bu durumlarda praksis içinde, bir zamanın işte bu eşitlik ortaya koymaları ya da tarifleri e, içinde gelişmesine açısından rahatsız yeni düşüncesi. Diğer ki, düşünürle de kıyaslanabilir bir Alain Badiou. Çok çeşitli farklı farklılıklara rağmen bu özne kavramını açısından dans danslarla e, kıyaslanabilecek bir düşünür. Diğeri de Etienne Badiou var. O da çıkarılmalar açısından ya da önerdiği politik modeller açısından yerden çok farklı olsa da yine bu özneleşme konusu mesele etmesi ve ee, işte şey da imkan kavramının üzerinden e, yola çıkması açısından yine bu ransiyayla beraber e, inceleyebilecek olan e, ürküler, ileride ürünler ileride çalışma yapıyorsanız güzel karşılaştırmalar e, yapabileceğiniz e, isimler bunlar. E, biraz da sözü tabii şeye bırakmak istiyorum. Sabahı bırakmak istiyorum zamanında çok kaldı ama eklemek istediğiniz ya da kullanmak e, istediğiniz noktalar var mı? Buyurun. Bu, bu Sokrates'in polis dışında olmayı önüne yenilmesi noktasında o paradigmasının da polis dışında olmak zaten yasasız bir ortamda olmakla, ödünün nedeni eşdeğer bir noktadır. Hatta yapılan kararlarda, ilanla eşit gibi bir ceza almak bağlamında polis dışında sürmekten bahsediyor. Bunu böyle okursak daha iyi. Evet. İşte, Buyurun. Biraz konu başı alınır. Artuzer de vardı. Artuzer ve kapital Şimdi Artuzer kapite de okumaya 7. kısımdan başlamış, değil mi? Ee, evet, çoğunluk çok umadı da söyledi. Tabi tabii, tabii çok umadı da söyledi. Yedinci kısımda. Acaba e, niye yedinci kısımdan başlam? Bazıları hatalı buluyor. Yani o konuda bir Aynı, olan? Niye oradan başlamış? Yani kimilerine göre çok olmuş. Yani bu adamın göre kendim, şey. gelen, niye acaba yedinci kızından? Bu artık yani hem hem işte, şey bu bu şey aynı <gülüyor> tabi yani et, şey ne ben, <gülüyor> çevirin, tarifiye, yani, hiç, Aynı kızından değil. Dindim, öyle, öyle, öyle, öyle, öyle, şey, yedinci, yedinci kızından başlamış? Yani, Bazıları yanlış diyor Çok spesifik bilgisi olanlar bilmiyorum hani benim tahminim şey, şimdi Alpuzer'in biliyorsunuz bu bir genç Marks olgun Marx arasında yaptığı bir ayrım vardır. işte felsefeci Marx, gerçek Marksist olan Marx arasında bir ayrım. Ve yine bir gençliğin, hegelciğin katasına düşüp ondan sonra kaleme kaleme ondan vazgeçmiş bir Marx tablisiciler. Kapitalin ilk bölümlerinde de özellikle işte 1. kısmın 4. bölümü, e, metafeticizmin eleştirisinin işte epey bir felsefe temele dayandığı, kim zamana gerçilikte de hatta e, yakın bir olarak düşünebileceği dikkate alınırsa artıklar belki bunu görmemeyi tercih etmiştir diyebiliriz ama özellikle bu konuların üzerinde bir soran varsa e, bilgilendirebilir Yok. Bizden sonra ne alalım? Çünkü o zamanlarda, özellikle konuşmalarını dediğimiz görmek olarak sürekli aklıma bağımsızlar öne geliyoruz. Bizim, bizim bizim ülkelerdeki ünlü bağımsızlar öne gitti. Baktığımızda Doğu-Batı arasında kalmış tüm ülkelerinin e, bir var olmak savaşı gibi ortaya tetkü. Fakat hani gerçekliğe baktığımızda, eleklere baktığımızda, siyasetliklerimiz sadece 2 blok bir bir söylem olmadı. Şimdi herkese de kendilerimiz kendi örtü, farklılıklarıyla farklı, birlikte vahedebilmek e, imkanı olarak bir e, çaba olarak görüyoruz. Ve alınlanacak e, girişimler deyiz. Nefro, Tuba'ya e, gidiyor diyebiliriz. Sonuçta da bir girişimleri görüyoruz. Fakat ee, sol taraftanza baktığımızda hani, Batı bu durumun bundan etkisini zaten anlayabiliriz. İşte küçük ve var olamazsınız. Fakat e, sol bu doğu ve e, sol eleştirileri baktığımızda son kezde hep romantik olarak e, ya da e, sahne etek göstermekle bir şekilde suçlanıyorlar. Yani, Pratikte bildiğimiz bu söylemi, özellikle balansları getirilirinden e, reel bir birim e, olarak hep romantik kalmaya maktudur mu? olacak ya da bu eniştelerin aktığı bu olacaktır. Yani balanslar hareketi muhtemelen bir işte şey midir? Eee politikanın işte bir parçası mıdır ya da o bağlanan e, şeylerden biri midir? Parçalardan ya da benzerlerden. Eee Mansheim'la moniyle bir emansipasyon şey midir? bir mimdir? Eee yani sadece bir e, uluslararası politika ve işte e, soğuk savaş döneminde dünya ve jeopolitika olarak alırsanız eğer Seteris Baribus'u yani diğer ö, parametreleri dışarıda bırakarak öyle diyebiliriz. Ama tabii, yani şimdi Markster'i eleştiri, eleştiri falan onu geçiyorum da bu düşüncelerin o harekete geç, getirebileceği eleştiri muhtemelen şu olurdu. Yani belli bir düzlemde eşit olduklarını söyleyerek ya eşit talep ederek veya işte şey, o politikanın olduğunu söylerken diğer yandan mesela kendi içlerinde ya da başka noktalarda o eşitsizlikleri başka şekillerde üretebilmeleri Orada Nehter dönemi Hindistan'ı antolojiyi ee, son derece aslında yani bir yandan liberal makisinin gibi bir şekilde uygulandığı ama diğer yandan tam da bu liberal makisinin getirdiği türden bir erikizminin aslında var olduğu bir e, toplumun e, çok sayıda aslında eşitsizliğinde halen çözülemediği türden ve bunda dert edilmediği bir e, toplum. Yani bir yandan aslında bir işte Demokrasi, agonizman, şeyi, gerçekleşmesi veya özgürleşim olarak değerlendirirken diğer yandan öner olmadığını görüyoruz. Biraz belki böyle değerlendirmek gerekiyor. Orada da ideal bir model bulmak zaten zorlaşıyor çünkü pek çok modelde böyle bu sorunlar oluyor. Hani özgürleşen, özgürleşim yaşayan, emancipasyon yaşayan bir... E işçi grubu ya da işte kendini bir, öyle bir eşitlik içinde var eden bir grupta aynı şekilde yine bu sefer patriyakal ya erkek yeme ilişkileri yerine üreten bir toplum olabilir. Bunu da dikkat almak gerekir. Yani o yüzden bir e, evansipasyon da hiçbir zaman bir ideal yapı e, teşkil etmeyecektir diyebiliriz. Peki toparmak ister misin? süregir ama belki şu son bayis tensi yani tarafının açtığı, taraf olmayanların tarafı ilişkisi yansıyadığı nasıl bir anlama gelen yani sonuçlar bir millat politikalın, politikada taraflar var. Ve aslında bu tarafların kendisini temsil etmişler ama tarafı olmayan taraflar var. Bu tarafı olmayan taraflar taraf olduğunda gerçekten eşitlik anlamında bir Politikadan açılmış oluyor. Yok bu şey, yani taraf olmayan derken zaten bu şey kendisinin bir nasıl diyeyim o taraflardan biri kabul edilmediği bir, bir, bir ortamdan başını yosak böyle bir şey varsa böyle bir eşitsizlik ya da dışlanma varsa bu ötesine geçilmesi zaten bir, bir eşitlik şeyi bir şey bir olur. O anlamda bir politikadan bir tür Yani transfer zaten aslında konukken biraz da oluyor. Yani böyle bir özel bir örnek var. Yani harcasız, parça. Yani çok biraz görüldüğü için eskiden hiç kalmadı ya. Yine, yine, yine yani duyuru paylaşımı var. Yani yansıya, etkinlik, internet, politika. Duyuruun paylaşımında yeri olmayan ama o polis içinde, polisin yani kurumsallığı içerisinde bir şekilde konumlandırılmış, fakat politikaları yapamayanların. Görünümü olarak yani onların şöyle çevrilebildiği, çevrilir evet. i̇şte. evet. çevirilerden tamasınca hayal evet. olmayanların tarafı... Evet. Şey. ya da daha değişik bir şey diyoruz. olmayanlar hayal olmayanlar olarak tamasın. O olmayanların tarafı evet. parti öz öz versiyonu ve Aynen. Onların görünümü Demokrasi de biraz böyle yani demokraside aslında hiçbir şey değil. Valentin <gülüyor> tamim e, hani arkei bildiğim. Başta yürüyenlerle, de onun, onun peşinden gidenler arasında. E, o da... <gülüyor> Zaten siyasal ilişkinin kökünde. E, evet orada bir eski inazdan haklam şey çünkü arkei başlangıç olarak geçebilirler, işte bir ilki olarak geçebilir, ilk olarak geçebilir. <gülüyor> Yani burada mesela bir başlamak olarak çevirmeyi tercih etmiş Arendt. İşte kendi e, Nasperci yaklaşımına bir sonucu olarak. Ama burada Arendt orada bir önderlik etmek ve önderlik edenler arasında ayrım olarak bunu anlamayı tercih etmiş. Buradan da aklım ekşun görüyoruz. Hepiniz e, kelimeler üzerinde, kavramlar üzerinde çalışıyorsunuz. Kavrama verilen anlam çeşitli, düşünülen çeşitli şekiller olabilir. Ya yani burada bu enerjikten eşitlik konusunda da uygun gördük. Her şeyin e, konusunda da görüyoruz. O yüzden o kavramın nasıl kullanıldığını ve hangi mülte sonucu olarak bu şekilde yorumlandığını görmemiz gerekir her durumda. Evet teşekkür ediyorum ilginç için. Teşekkür evet, ederiz. Sahtemeyle görüşmek üzere. <gülüyor> ee, yine işlemi devam edeceğiz. Sahtemeyle görüşmek <gülüyor> üzere.